J.K. Rowling Harry Potter ve Felsefe Taşı 1. Bölüm Sağ Kalan Çocuk Private Drive 4 numarada oturan Mr. ve Mrs. Dursley son derece normal olduklarını söylemekten gurur duyarlardı. Sağ olun efendim. Garip ya da gizemli işlere bulaşacak son kişilerdi. Böyle saçmalıklara kafa yormazlardı çünkü. Mr. Dursley Matkap yapan Greenings adlı bir şirketin yöneticisiydi. İri yere kalıplı bir adamdı. Boynu yok gibiydi. Ama koskoca bir bıyığı vardı. Mrs. Darzi zayıftı. Sarışındı. Olanın iki katı uzunluğunda bir boynu vardı. Bu da bahçe çitlerinin üstünden kafasını uzatıp, komşuları gözetlemekte pek işine yarıyordu. Dudley adında küçük bir oğulları vardı. Darzilerin. Kendine bakılırsa, Dünyada ondan kusursuz bir çocuk bulunamazdı. Dursley'ler istedikleri her şey sahiptiler ama bir gizleri vardı. Biri kalkıp da bunu anlayacak diye ödleri kopardı. Potter'ların ortaya çıkarılmasına katlanabileceklerini hiç sanmıyorlardı. Mrs Potter, Mrs Dursley'nin kardeşiydi. Ama birkaç yıldır görüşmemişlerdi. Aslına bakılırsa Mrs Dursley hiç kardeşi yokmuş gibi davranıyordu. Çünkü kardeşi de onun beş para etmez kocası da Dursley'lere hiç mi hiç benzemiyorlardı. Potter'lar sokakta boy gösterirse komşuların ne diyeceğini düşünmek bile tüylerini ürpertiyordu. Potter'ların küçük bir oğulları olduğunu biliyorlardı. Ama hiç görmemişlerdi onu. Bu oğlan da Potter'ları yanlarına yaklaştırmamak için bir başka geçerli nedendi. Duddy'nin öyle bir çocukla işli dışlı olmasını istemiyorlardı. Mr. ve Mrs. Dursley Öykümüzün başladığı o kasvetli kurşiğini salı sabahı uyandıklarında yakında bütün ülkeyi saracak garip, gizemli şeylerin habercisi olabilecek hiçbir şey yoktu bulutlu gökte. Mr. Dursey işe giderken taktığı en tatsız kravatı seçerken bir şarkı mırıldanıyor. Mrs. de çığlıklar atan Dudley'i yüksek iskemlesine oturtmak için boğuşurken keyifli keyifli dedikodu ediyordu. Hiçbiri kahverengi bir baykuşun Pencerenin önünden kanat çırparak geçtiğini fark etmedi. Sekiz buçukta Mr. Dursey şantasını aldı. Mrs. Dursey'nin yanını şöyle bir gagaladı. Dad diye de bir hoşçakal öpücüğü vermeye çabaladı. Ama ıskaladı. Duddy bir bunalım geçirmekteydi çünkü. Mamasını duvara fırlatıyordu. Evden ayrılırken küçük yumurcak diye kıkırdadı Mr. Dursey. Arabasına bindi, dört numaranın bahçesinde geri geri çıktı. Garip bir şeyin ilk belirtisini fark etti sokağın köşesinde. Harita inceleyen bir kediyi. Mr. Dursey bir an ne gördüğünü kavrayamadı. Sonra bakmak için başını arkaya çevirdi. Private Drive'ın köşesinde bir tekir kedi duruyordu. Ama görünürlerde harita falan yoktu. Zaten olacak iş miydi bu? Bir ışık oyunuydu olsa olsa. Kirpiklerini kırpıştırdı Mr. Dursey. Gözlerini kediye dikti. Kedi de ona dikti gözlerini. Mr. Dursey köşeyi dönüp yolda ilerlerken... ...boyuna kediye baktı dikiz aynısında. Şimdi de Private Drive yazılı tabelayı okuyordu. Hayır, tabelaya bakıyordu. Kediler ne harita inceleyebilir... ...ne de tabela okuyabilirlerdi. Hafifçe silkindi Mr. Dursey. Kediyi kafasından çıkardı. Kente doğru ilerlerken... ...o gün almayı umduğu büyük bir matkap siparişinden başka... ...bir şey düşünmemeye koyuldu. Ama kente girerken kafasındaki matkapların yerini başka bir şey alıverdi. Sabahın olağan trafik sıkışıklığında beklerken çevrede garip giyimli bir sürü insan fark etti. Pelerinli insanlar. Mr. Dursley gençlerin sırtında görülen o tuhaf elbiseleri giyenlerden hiç hoşlanmazdı. Bu da saçma sapan yeni modalardan biriydi herhalde. Direksiyona vurmaya başladı parmaklarıyla. Gözleri bu manyakların az ötede oluşturduğu bir topluluğa takıldı. Heyecanlı heyecanlı bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Mr. Dursey bazılarının hiç de genç olmadığını görünce küplere bindi. İşte şu adam kendisinden çok daha yaşlıydı. Üstelik zümrüt yeşili bir pelerin atmıştı omuzlarına. Cesarete bak. Derken kafasına dank etti Mr. Dursey'nin. Bu olsa olsa uyduruk bir gösteriydi. Bir şey için para topluyorlardı. Evet mutlaka öyleydi. Trafik Trafik açıldı. Mr. Dursey birkaç dakika sonra Greening's Otoparkındaydı. hakkında matkaplar vardı sadece. Mr. Dursey dokuzuncu kattaki odasında sırtını pencereye vererek oturdu hep. Öyle yapmasa o sabah aklını matkaplara vermesi biraz güç olacaktı. Baykuşların güpegündüz süzülerek geçtiğini görmedi. Ama aşağıda, sokaktaki insanlar gördüler bunu. Ağızları açık, birbiri ardı sıra tepelerinde süzülen baykuşlara baktılar. Onları parmaklarıyla gösterdiler. Çoğu geceliğin bile baykuş görmemişti. Ama Mr. Dursey son derece olağan, baykuşsuz bir sabah geçirdi. Beş ayrı kişiye bağırdı, önemli birkaç telefon görüşmesi yaptı, biraz daha bağırdı. Öğle yemeğine kadar keyfi yerine gelmişti. Bacaklarını çalıştırmak, sokan karşısına yürüyüp fırından bir çörek almak istedi. Pelerinli insanlar hakkından bütün bütüne çıkmıştı ki, işlerinden bazılarına rahatsızladı fırının oradan. Yanlarından geçerken öfkeyle baktı. Nedenini bilmiyordu ama tedirgin oluyordu onlardan. Bunlar da heyecanla heyecanlı fısıldaşıyorlardı. Ortalıkta bir tek para tası bile görünmüyordu. Elindeki kese kağıdında koca bir çörek dönüp yanlarından geçerken konuşmalarından birkaç sözlük çalındı kulağına. ''Powterlar, doğru, ben de duydum. Evet, oğulları, Harry.'' Kas katı verdi, Mr. Dursley. Her yanını korku sardı. Bir şey söyleyecekmiş gibi fısıldaşanlara baktı. Ama vazgeçti. Yolun karşısına geçti hızla. Bürosuna koştu. Sekreterine rahatsız edilmemesini söyledi. Telefonu sarıldı. Evinin numarasını tam çevirmişti ki kararını değiştirdi. Telefonu yerine bıraktı. Bıyıklarını sıvazlayarak düşündü. Hayır. Düpedüz aptallık ediyordu. Potter öyle pek alışılmadık bir hat değildi ki. Heridiye oğulları olan Potter adında... Kim bilir kaç kişi vardı. Üstelik yeğeninin adının Harry olup olmadığından da emin değildi. Çocuğu görmemişti bile. Belki de Harvey'di ya da Harold. Mrs. Darsey'i telaşlandırmanın anlamı yoktu. Kardeşinin adını söyleyince bile tedirgin oldurdu karısı. Onu suçlamıyordu. Kendisinde öyle bir kardeşi olsaydı. Ama ya o kişiler? O pelerinli insanlar? O ikindi kafasını matkaplara veremedi. Olanaksızdı bu. Saat beşte binadan ayrılırken öylesine dalgındı ki kapının tam önünde birine çarptı. Sendeleyip az kalsın yere düşecek sıska itiyara ''Özür dilerim'' diye homurdandı. Onun melekçe rengi bir pelerin giydiğini kavraması için birkaç saniye yetti Mr. Dörz diye. Adam bu çarpmaya pek aldırmışa benzemiyordu. Aksine koca bir gülümseme yayıldı yüzüne. Yoldan geçenleri dönüp baktıracak kadar ince bir sesle ''Özür dilemeyin efendim.'' dedi. Bugün hiçbir şey keyfimizi kaçıramaz. Sevinin. O, kim olduğunu bilirsin sen. Sonunda gitti. Sizin gibi bir muggle bile bunu, bu mutlu, mutlu günü kutlamalı. İtiyar Mr. Dursey'i karnına sarılıp kucakladı. Sonra uzaklaştı. Mr. Dursey olduğu yerde kala kaldı. Bütün bütüne bir yabancı tarafından kucaklanmıştı. Üstelik muggle olarak nitelenmişti. Artık ne demekse bu? İyice karışmıştı kafası. Arabasına koştu, eve yollandı. Hayal gördüğünü umuyordu. Daha önce hiç ummamıştı bunu. Çünkü hayal gücü denilen şeye inanmazdı. Arabasını dört numaranın park yerine çekerken, ilk gördüğü, bu da hiç keyiflendirmedi onu, o sabah gözüne erişen tekir kedi oldu. Bahçe duvarında oturuyordu şimdi. Aynı kedi olduğuna emindi. Gözlerinin çevresinde aynı çizgiler vardı. Şşt! Diye bağırdı Mr. Dursey. Kedi kıpırdamadı. Sadece her saat baktı ona. Mr. Dursey bunun olağan bir kedi davranışı olup olmadığını düşündü. Toparlanmaya çalışarak eve girdi. Karısına hala bir şey söylememekte kararlıydı. Mrs. Dursey güzel sıradan bir gün geçirmişti. Yemekte komşu kadının kızıyla sorunlarını dağ dininde yeni bir sözcük Olabilemez, bilemez'' öğrendiğini anlattı boyuna. Mr. Dursey olan davranmaya çalıştı. Dadi diye yatırıldıktan sonra salona gidip son akşam haberlerini yakaladı. Her yerdeki kuş meraklıları ülkedeki bütün baykuşların bugün hiç alışılmadık şeyler yaptığını belirtmektedir. Baykuşlar genellikle geceleri yağlanırlar. Gün ışığında pek görülmezler. Ama sabahtan beri bu kuşların her yerine uçuştuklarına yüzlerce kere tanık olunmuştur. Uzmanlar baykuşların uyku alışkanlıklarını birdenbire neden değiştirdiklerini açıklayamamaktadırlar. Spiker sırıtma edemedi. Son derece esrarengiz. Şimdi de Jim McCowan'dan hava raporu. Ne dersin bu gece yine baykuş sahneği olacak mı Jim? Evet et evet, dedi hava tahmincisi. Onu bilemem ama bugün garip davranışlarda bulunanlar sadece baykuşlar değildi. Kent, Yorkshire, Dandy gibi ayrı, ayrı yerlerden arayan seyirciler. Dün söylediğim yağmur yerine kayan yıldızlar sahneğine tutulmuşlar. ''Şenlik gecesi önümüzdeki hafta gerçeği ama belki de şimdiden kutluyorlardır. Ama bu gece kesinlikle yağmurlu olacak.'' Mr. Dursey koltuğunda adı ona kalmıştı. Bütün İngiltere göklerinde kayan yıldızlar, gün ışığında uçuşan baykuşlar, her yerde pelerinli, esrarengiz insanlar. Porter'lar hakkında fısıltılar fısıltılar. Mrs. Dursey iki fincan çayla salona geldi. Yarar yoktu. Bir şeyler söylemeliydik karısına Gergin gergin boğazını teminledi. Şey Petunia sevgilim. Son günlerde kardeşinden bir haber almadın değil mi? Beklediği gibi Mrs. Dursey şaşkınlıkla öfkeyle baktı. Ne de olsa sanki onun bir kardeşi yokmuş gibi davranmaya alışıktılar. Sertçe. Hayır dedi Mrs. Dursey. Niye? Garip şeyler söylediler haberlerde diye mırıldandı Mr. Dursey. Baykuşlar. Kayan yıldızlar. Şehirde de bir sürü tuhaf insan vardı bugün. Mrs. Darzi söz dikeceğim onun. Yani, şey düşündüm de belki bütün bunların, biliyorsun işte, onlarla ilgisi vardır. Mrs. Darzi kenetlenmiş dudaklarının arasından bir yudum çay aldı. Mr. Darzi Potter adını işittiğini söyleyip söylememeyi düşündü. Bunu göz almayacağını karar verdi. ''Sanki laf olsun'' diye soruyormuş gibi ''Oğulları'' dedi. ''Şimdi aşağı yukarı Dadi'nin yaşındadır, öyle değil mi?'' Mrs. Dursley kaskadı ''Herhalde'' dedi. ''Sahi neydi adı?'' ''Hawart'tı değil mi?'' ''Heri bana sorarsan, berbat, sıradan bir ad.'' Ansızın yüreğine bir ağırlık çöktü Mr. Dursley'nin. ''Ha sahi'' dedi. ''Evet, bence de öyle.'' Yukarı yatmayı çıkarlarken bu konuda başka tek söz söylenmedi. Mrs. Dursley banyodayken Mr. Dursley yatak odasının penceresine uzandı. Ön bahçeye baktı. Kedi hala oradaydı. Sanki bir şey bekliyormuş gibi private drive bakıyordu boynu. Hayal mi görüyordu yoksa? Bütün bunların Potter'larla bir ilgisi olabilir miydi? Eğer varsa, eğer o karı kocayla akrabalıkları ortaya çıkarsa, eh buna katlanamazdı doğrusu yattılar. Mrs. Dursley hemen uyudu. Ama gözlerine uyku girmiyordu Mrs. Dursey'nin. Kafası kar mı karışıktı? Uykuya dalmadan önce Potter'ların bu işle bir ilgileri olsa bile ne kendisine ne de Mrs. Dursley'ye yanaşamayacaklarını düşündü de rahatladı. Potter'lar onun da Petunia'nın da kendileri için, kendilerine benzeyenler için ne düşündüklerini pekala biliyorlardı. Bu olanlara onun da Petunia'nın da buluşması Bulaşması olanaksızdı. Esnedi, yan döndü. Kendilerini etkilemezdi bu. Nasıl dayanılıyordu? Mr. Dursley tedirgin bir uykuya dalıyordu belki. Ama dışarıda, duvarın üstündeki kedinin uykusu hiç mi hiç gelmemişti. Heykel gibi duruyordu orada. Gözlerini hiç kırpmadan Private Drive'ın uç köşesine dikmişti. Yan sokakta bir arabanın kapısı çarpıldığında da, tepesinden iki baykuş süzüldüğünde de, Titremedi bile. Hiç kıpırdamadan öylece durdu. Gece yarısına kadar. Kedinin baktığı köşede bir adam belirdi. Öylesine, ansızın. Öylesine sessizce belirtmişti ki, sanki yerden fışkırmış gibiydi. Kedinin kuyruğu titredi. Gözleri kısıldı. Böyle bir adamın benzeri, Private Drive'da daha önce hiç görünmemişti. Uzun boyluydu. Zayıftı. Saçının sakalının kırlarına bakılırsa, çok yaşlıydı. Saçı da sakalı da kemerine sıkıştıracak kadar uzundu. Uzun gişler vardı üstünde. Yerleri süpüren mor bir pederin uzun topuklu, tokalı çizmeler giymişti. Açık mavi gözleri, dar çerçeveli gözlüğünün arkasından ışıl ışıl parıldıyordu. Bu puzun, kemerli burnu sanki en az iki kere kırılmışa benziyordu. Bu adamın adı Albus Dumbledore'du. Albus Dumbledore, Adından çizmelerine kadar hiçbir şeyinin hoş karşılanmadığı bir sokağa geldiğinin farkında değildi. Pelerini karıştırmaktaydı boyuna. Bir şey arıyordu ama gözetleyenlerinin farkına vardı. Başını kaldırdı ansızın. Sokağın öteki ucundan kendisine gözlerine dikmiş kediye baktı. Nedense kedinin varlığı onu pek eğlendirmişti. Kıkırdayarak bilmeliydim bunu diye mırıldandı. Aradığı şeyi iç cebinde buldu. Gümüş bir çakmaktı bu. Kapağını açtı, havaya kaldırdı, çaktı. En yakındaki sokak lambası püf diye verdi. Yine çaktı. Bir sonraki lambada karanlığa gömüldü. 12 kere çaktı püfürü. Sokakta sadece iki ışıltı kalıncaya kadar kendisini gözetleyen kedinin gözleriydi bunlar. Şimdi pencereden kim bakarsa baksın, isterse boncuk gözlü Mrs. Dorsey aşağıda, Kaldırımda neler bittiğini göremezdi. Dumbledore püfürü pelerinin iç cebine koydu. Dört numaraya yollandı. Duvara, kedinin yanına oturdu. Bakmadı ona ama bir süre sonra konuştu. Sizi burada görmek ne güzel Profesör McGonagall. Tekire döndü gülümseyerek ama kedi gitmişti. Tıpkı onun gözlerinin çevresindeki çizgileri andıran Dört köşe bir gözlük takmış, asıkça suratlı bir kadına gülümsediğini fark etti. Kadının da bir pelerin vardı sırtında. Zümrüt yeşili bir pelerin. Siyah saçları sımsıkı toplanmıştı. Belirgin bir tedirginlik vardı üstünde. Ben olduğumu nereden anladınız? diye sordu. Sevgili profesör, sevgili profesör. Hiçbir kedinin bu kadar kaskatı oturduğunu görmemiştim. Profesör McConagall. ''Bütün gün siz de bir tuğla duvarın üstünde otursaydınız, siz de kaskata kesilirdiniz.'' dedi. ''Bütün gün mü? Kutlamalara katılmadın mı? Ben buraya gelirken en az bir düzne söylene eğlenceye rastladım.'' Profesör McConagle öfkeyle burnunu çekti. Sabırsızca ''Evet doğru, herkes kutluyor.'' dedi. Biraz daha dikkatli olmaları gerekirdi. Ama hayır, Muggle'lar bile bir şeyler döndüğünü fark ettiler. Haberlerine verdiler. Başını zillerin karanlık salon pencerelerine çevirdi. Duydum. Baykuş sürüleri. Kayan yıldızlar. Ee, o kadar da aptal değiller. Nasıl olsa bir şeylerin farkına varacaklardı. Kentte kayan yıldızlar. Mutlaka dedi Ulusdigal'dır. Hiç akıllanmadı. Dumbledore incelikle. Onları suçlayamazsınız dedi. 11 yıldır pek bir şey kutladığımız yok. ''Profesör Meccanagel, biliyorum.'' dedi tedirgince. ''Ama dağıtmamız için bir neden değil bu. İnsanlar düpedüz dikkatsizlik ediyorlar. Sokaklara fırlamışlar güpegündüz. Sırtlarında muggle giysileri bile yok. Boyuna dedikodu ediyorlar.'' Dumbledore'a yan yan baktı sertçe. ''Bir şey söylemesini bekliyor gibiydi.'' Ama bir şey söylemedi Dumbledore. Profesör de devam etti. Sonunda kim olduğunu bilirsin senin kayıpları karıştığı gün. Tam o gün Muggle'ların bizi öğrenmeleri ne de güzel ya. Gerçekten kayıpları karıştı mı dersiniz? Dumbledore. Öyle görünüyor dedi Dumbledore. Sevinmemiz gerek. Limon şerbeti içer miydiniz? Ne içer miydim? Limon şerbeti. Muggle'ların bir çeşit tatlı içeceği. Hoşuma gidiyor. Şimdi limon şerbetinin sırası olmadığını düşünen Profesör McGonagall, ''Hayır, teşekkür ederim.'' dedi soğukça. ''Söylediğim gibi, kim olduğunu bilirsin sen gittiyse bile...'' ''Sevgili Profesör, sizin gibi mantıklı biri onu gerçek adıyla anabilir, öyle değil mi?'' ''Bütün bu kim olduğunu bilirsin sen saçmalığı 11 yıldır söylüyorum herkese, onu gerçek adıyla anın diye. Voldemort deyin.'' Profesör McGonagall ürktü. Ama o sırada iki limon şerbeti açan Dumbledore farkına varmadı bunun. Boyuna kim olduğunu bilirsin sen deyip durmanın ne anlamı var? Voldemort adından korkmak için bir neden göremiyorum. Yarı bitkinlik yarı hayranlıkta. Biliyorum sizin için yok dedi Profesör McGonagall. Ama siz başkasınız. Herkes biliyor kim olduğunuzu. Peki, peki... Voldemort'un korktuğu tek kişi sizdiniz. Dumbledore, beni artıyorsunuz dedi usulca. Voldemort'ta benim hiç edinemeyeceğim güçler vardı. Bunun nedeni sizin o güçleri kullanmayacak kadar şey, soylu olmanız. İyi ki karanlıktayız. Madame Pomfrey yeni kulaklıklarımı sevdiğini söylediğinden beri bu kadar kızarmamıştım. Profesör McGonagall. Dumbledore'a şöyle bir baktı sadece. Uçusan söylentilerin yanında baykuşların sözü bile edilmez dedi. Herkes ne diyor biliyor musunuz? Niye kayıpları karışmış? Sonunda niye vazgeçmiş? Anlaşılan Profesör McGonagall konuşmanın en canı alıcı noktasına gelmişti. Bütün gün soğuk sert duvarda bekleyip durmasının gerçek nedeniydi bu. Yoksa ne kedi ne de kadın olarak Dumbledore'a gözlerini... Böyle yırtıcı bakışlar fırlatarak dikemezdi şimdi. Herkes ne söylerse söylesin, Dumbledore bunların gerçek olduğunu belirtinceye kadar hiçbir şey inanmayacağı apaçık ortadaydı. Ama o sırada bir başka limon şerbeti içmekteydi Dumbledore. Yanıt vermedi. Anlatılanlara göre diye üstserde profesör McGonagall Voldemort dün gece Gringotts Hollow'da görülmüş. Potterları bulmaya gitmiş oraya. Söylentilere bakılırsa Lily ile James Potter galiba. Galiba ölmüşler. Dumbledore başını öne eğdi. Profesör McGonagall derin bir soluk aldı. Lily ile James. İnanamıyorum. İnanmak istemedim buna. Ah Albus. Dumbledore elini uzatıp omzuna vurdu onun. Acılı bir sese. Biliyorum. Biliyorum. Dedi. Konuşmayı sürdürürken Profesör McGanagall'ın sesi titriyordu. Hepsi bu kadar değil. Potter'ların oğlunu. Harry'yi de öldürmeye kalkmış. Öyle diyorlar. Ama öldürememiş. O küçük çocuğu öldürememiş. Nedenini, nasılını kimse bilmiyor. Ama söylediklerine bakılırsa Harry Potter'ı öldüremeyince Voldemort'un gücü de yok oluvermiş. Bu yüzden kayıplara karışmış işte. Dumbledore kederle baş sallayarak onu onayladı. Profesör McConagall, ''Acaba, acaba doğru mu?'' diye kekeledi. Bütün o yaptıklarından sonra, o kadar insanı öldürdükten sonra, küçük bir çocuğu öldüremez miydi? Akıl alamayacak bir şey. Böyle bir şeyi yapamaz mıydı? Tanrı aşkına nasıl oldu da Harry sağ kaldı? Sadece tahmin yürütebiliriz dedi Dumbledore belki aslını hiç öğrenemeyeceğiz Profesör McGonagall bir dantel mendil çıkarıp gözlüğünün altından gözlerini kurladı Dumbledore da burnunu çekerek cebinden bir altın saat çıkardı onu inceledi çok garip bir saatti bu 12 yelkovanı vardı ama hiç rakam yoktu üstünde rakamlar yerine çevresinde küçük gezegenler hareket ediyordu bunların herhalde bir anlamı vardı Dumbledore için çünkü yeniden yerine koydu saati. ''Hagrid gecikti.'' dedi. ''Sahi burada olacağımı sanırım o söylemiştir size. Öyle değil mi?'' ''Evet.'' dedi Profesör McNeagle. ''O kadar yer dururken kalkıp neden buraya geldiğinizi sanırım anlatmayacaksınız bana.'' Harry'i teyzesiyle endişesine getirmeye geldim. Ailesinden sadece onlar kaldı şimdi. Profesör McNeagle... Ayağı fırlayıp dört numarayı göstererek ''Yani burada oturan insanlardan mı söz ediyorsun yoksa?'' diye bağırdı. ''Dumbledore bunu yapamazsın. Bütün gün onları gözetledim. Onlar kadar bize hiç mi hiç benzemeyen başka iki kişi yoktur. Bir de oğulları var. Gördüm onu. Şeker alsın diye çığlıklar atarak annesini sokak boyunca tekmeledi durdu. ''Harry Potter gelip burada mı oturacak?'' Dumbledore kesin bir sesle, ''Burası onun için en iyi yer.'' dedi. Büyüyünce teyzesiyle eniştesi ona her şeyi anlatırlar. Onlara bir de mektup yazdım. Profesör McGonagall yeniden duvara oturarak cılız bir sesle, ''Mektup mu?'' diye tekrarladı. ''Gerçekten Dumbledore bütün bunları bir mektupla açıklayabileceğini mi sanıyorsun? Bu insanlar onu hiç anlamayacak. Ünlü olacak ileride, bir efsane olacak.'' Gelecekte bugün Harry Potter günü olarak anılırsa hiç şaşmam. Harry üstüne kitaplar yazılacak. Dünyamızdaki bütün çocuklar onun adını öğrenecek. Dar çerçeveli gözlüğünün üstünden son derece ciddi bakarak tas tamam öyle'' dedi Dumbledore. Her çocuğun başını döndürebilir bu. Daha yürümeden, konuşmadan üne kavuşmak. Hiç hatırlamayacağı bir şey yüzünden ünlü olmak. Anlamıyor musunuz? Böylesi çok daha iyi. ''Hiç olmazsa anlayacağı zamana kadar bütün bunlardan uzak kalır.'' Profesör McConagall ağzını açtı. Fikrini değiştirdi, yutkundu. Sonra ''Evet, evet, haklısınız elbette.'' dedi. ''Ama çocuk nasıl geliyor buraya Dumbledore?'' ''Sanki her altında saklanıyormuş gibi onun pelerine bir göz alttan sızın.'' ''Hagrid getiriyor onu.'' ''Hagrid'e böylesine önemli bir şey için güvenmek. Akıllıca mı sizce?'' Hagrid'e canımı bile emanet ederim, dedi Dumbledore. Profesör McEnagall hasette, yüreği bizimle birliktedir, ben de biliyorum bunu, dedi. Ama dikkatsiz olduğunda göz ardı edemezsiniz. Birazcık, neydi o? Çevrelerindeki sessizliği uzaklardan bir motor sesi bozmuştu. Sokağın iki başına bakarak bir taşıt ışığı aramaya başladılar. Ses gittikçe yükseldi. Kafalarını gökyüzüne çevirdikleri sırada gümbürtüye dönüştü. Havadan, koca bir motosiklet inip yola, tam önlerine kondu. Motosiklet kocamandı gerçi ama onu kullanan adamın yanında hiç kalıyordu. Sıradan bir adamın yaklaşık iki katı kadar uzun, en az beş katı kadar da şişmandı. Dudak uçuklatacak kadar iri ve yabaniydi. Çalıya benzer siyah uzun saçlarıyla sakalı yüzünün büyük bölümünü örtüyordu. Çöp bidonu kapakları büyüklüğünde elleri vardı. Deri çizmeli ayakları Yunus yavrularına benziyordu. Uçsuz bucaksız, kaslı kollarında battaniyeden bir borça tutuyordu. ''Hagrid'' dedi Dumbledore. Rahatlamışa benziyordu. ''Sonunda, o motosikleti nereden buldun?'' ''Ödünç aldım Profesör Dumbledore, efendim'' dedi de. Konuşurken dikkatle motisketten indi. Genç Sirius Black ödünç verdi. ''Onu getirdim efendim.'' Bir sorun çıkmadı değil mi? Hayır efendim. Ev neredeyse yerle bir olmuştu. Ama Muggle'lar üşüşmeden onu çıkarmayı başardım. Bristol üstünde uçarken uykuya daldı. Dumbledore ile Profesör McGonagall boça eğildiler. İçinde belli belirsiz mışıl mışıl uyuyan bir bebek, bir oğlan çocuğu vardı. Alnındaki simsiyah saç buklesinin altında şimsiğe benzer bir biçimli bir kesik görülüyordu. Yoksa oraya mı? diye fısıldadı Profesör McGonagall. Evet, dedi Dumbledore. O iz yaşam boyunca kalacak. Siz bu konuda bir şey yapamaz mıydınız, Dumbledore? Yapabilecek olsaydım bile yapmazdım. İzler yararlı olabilir bazen. Benim sol dizimde de bir tane var. Londra metrosunun kusursuz bir haritası. Neyse, ver onu bana Hagrid. Şu işi bitirelim. Dumbledore, Harry'i kollarını alıp Darzy'lerin evine yöneldi. Acaba, acaba ona hoşçakal diyebilir miyim efendim? diye sordu Hagrid. Kocaman kıllı kafasını Herin'in üstüne eğdi. Ona saçlı, sakallı bir öpücük kondurdu. Sonra birdenbire yaralı bir köpek gibi ulumaya başladı. Şşşş diye fısıldadı Profesör McConagall. Muggle'ları uyandıracaksın. Hagrid Ö -ö özür dilerim diye hışkırdı. Benekli büyük bir mende çıkarıp yüzünü içine gömdü. Ama da, da, da dayanamıyorum. Lily ile James öldüler. Zavallı minik Harry de mugglelarla yaşayacak. Profesör McGonagall çekinerek koluna dokundu Hagrid'in. Evet, evet. Çok acı bir şey bu. Ama kendini toparla Hagrid. Yoksa bizi fark ederler. diye fısıldadı. O arada Dumbledore alçak bahçe duvarını açmış Ön kapıya varmıştı. Usulca eşeğe bıraktı eriyi. Pelerinden bir mektup çıkarıp boğçaya sıkıştırdı. Sonra da ötekilerin yanına döndü. Bir dakika boyunca üçü de orada durup küçük borçaya baktılar. Omuzları sarsılıyordu Agript'in. Profesör McGonagall öfkeyle gözlerini kırpıştırıyordu. Dumbledore'un gözlerinden fışkıran o parlak ışık ise bütün bütüne sönmüş gibiydi. Sonunda ''Eh'' dedi Dumbledore. ''Bu kadar.'' Artık burada işimiz yok. Gidip kutlamalara katılalım bari. Boğuk mu boğuk sesiyle ya dedi Hagrid. Ben önce şu motosikletten kurtulayım. İyi geceler Profesör McGonagall. Profesör Dumbledore efendim. Hagrid sıklam gözlerini ceketini kolunu silerek kendini motosiklete attı. Motor çalıştırdı. Gürültüyle havalandı motosiklet. Geceye karıştı. Dumbledore umarım yakında görüşürüz. Profesör McGonagall. Dedi onu başıyla selamladı. Profesör McGonagall da karşılık olarak burnunu çekti. Dumbledore dönüp sokak boyunca yürümeye başladı. Köşeye varınca durdu. Gümüş püfürü çıkardı. Bir kere çaktı onu. On iki ışık topu sokak lambalarına yerleşti hemen. Private Drive bir anda turuncu verdi Dumbledore sokağın öteki ucunda tekir bir kedinin süzlerek köşeye döndüğünü gördü. Dört numaranın basamaklarında battaniyeden boğaçayı da seçebiliyordu. ''Talihin açık olsun Harry'' diye mırıldandı. Topuklarının üstünde döndü. Pelerinin bir hışırtısıyla yok verdi Bir meltem çıktı. Mürekkep rengi göğün altında sessizce, düzenli bir biçimde uzanan, şaşırtıcı şeylerin en son olabileceği bu sokağın, Private Drive'ın tertemiz çaldıklarını titretti. Harry Potter. Uyanmadan, Battaniyenin içinde bir yandan bir yana döndü. Mincik ile yanındaki mektubu kavramıştı. Uykudaydı. Özel biri olduğunu bilmiyordu. Ünlü biri olduğunu bilmiyordu. Birkaç saat sonra süs şişelerini koymak için kapıyı açacak olan Mrs. Dursey'nin çığlığıyla uyanacağını bilmiyordu. Önündeki birkaç haftayı kuzeni Dadi tarafından itilip kakılarak, çimdiklenerek geçireceğini de bilmiyordu. Nereden bilsin? O anda ülke boyunca gizli toplanıp kadeh kaldırıyordu insanlar. Harry Potter'a diyorlardı fısıltıyla. Sağ kalan çocuğa. İkinci bölüm. Yok olan cam. Darzee'lerin uyanıp da evlerinin önündeki basamaklarda yeğenlerini bulmalarından bu yana yaklaşık 10 yıl geçmişti. Ama Private Drive pek değişmemişti. Güneş yine o düzenli bahçelerde yükseliyor, Darzee'lerin sokak kapısındaki... ...pirinç dört numarayı ışıl ışıl parlatıyordu. Salonlarına süzülüyordu sonra. Salon, Mr. Dursley'nin baykuşlar üstüne... ...o kara haberleri izlediği gece... ...nasılsa şimdi de öyle sayılırdı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini... ...sadece şöminenin rafındaki... ...fotoğraflar belirtiyordu. On yıl önce... ...değişik renklerde toz toparlak şapkalar giymiş... ...kocaman, pembe bir deniz topunu gösteren... ...sürüyle fotoğraf vardı orada. Ama Dudley Dursley... Bebek değildi artık. Şimdi fotoğraflarda iri yarı sarışın bir çocuk vardı. İlk bisikletine binerken, attı karınca da, babasıyla bilgisayar oyun oynarken, annesi tarafından kucaklanmış öpülürken, aynı bir başka çocuğun da yaşadığını gösteren, hiçbir belirti yoktu ortada. Ama hala oradaydı Harry Potter. O sırada uyumaktaydı. Ama uzun sürmeyecekti uykusu. Petunia teyzesi uyanıktı. Günün ilk yürütüsü de onun tiz sesiyle oluştu. Kalk, kalksana, hadi. Harry ilkilerek uyandı. Teyzesi kapıyı tıklattı yine. Kalk, diye bağırdı. Harry onun mutfağa doğru yürüdüğünü duydu. Sonra da fırının üstüne konulan tavanın sesini. Dönüp sırt üstü yattı. Gördüğü düşü hatırlamaya çalıştı. Çok güzel bir düştü. Uçan bir motosiklet vardı düşte. Sanki aynı düşü daha önce de görmüş gibi garip bir duyguya kapıldı. Teyzesi kapının önüne geldi yine. ''Daha kalkmadın mı?'' diye seslendi. ''Kalkıyorum'' dedi Harry. ''Haydi, kıpırdan artık. pastırmaları göz kulak ol. Sakın yakayım deme. Dadinin doğum gününde de her şey kusursuz olmalı.'' Harry homurdandı. Teyzesi ''Ne dedin sen?'' diye seslendi kapının arkasından. Hiçbir şey, hiçbir şey. Daddy'nin doğum günü. Nasıl olmuştu unutmuştu. Ağır ağır yataktan çıktı Harry. Çorap aramaya koyuldu. Yatağının altında bir çift buldu. Teklerden birinin üstündeki örümceği çekip aldıktan sonra ayaklarına geçirdi. Örümceklere alışıktı. Merdivenin altındaki dolap örümceklerle doluydu çünkü. Kendisi de orada yatıyordu. Giyinince hole inip mutfağa geçti. Masa Dadi'nin doğum günü armanlarından görünmüyordu sanki. Anlaşılan istediği o yeni bilgisayara kavuşmuştu Dadi. İkinci televizyonla yarış bisiklette cebası. Dadi'nin neden bir yarış bisikleti istediğini akıl erdiremiyordu Harry. Dadi çok şişmandı çünkü. Bedenini çalıştırmaktan da nefret ederdi. Tabii bir başkasını yumruklamak dışında. Dadi'nin en sevdiği kum torbası Harry'ydi. Ama kovalarken onu bir türlü yakalayamazdı görünüşünden pek belli değildi ama Heri çok hızlıydı. Belki de karanlık bir dolapla yaşamakla ilgisi vardı bunun. Ama Heri yaşına göre çok ufaktı. Çok da cılızdı. Daddy'nin eski elbiselerini giymek zorunda kaldığı için olduğundan da ufak ve cılız gösteriyordu. Daddy ise ondan yaklaşık dört kat iriydi. İncecik bir yüzü vardı Heri'nin. Kemikleri fırlamış dizleri, siyah saçları, yemişi gözleri vardı. Taktığı yüz yuvarlak gözlük Dünyanın selato ile tutturulmuştu. Daddi yumruğu hep burnuna yapıştırırdı çünkü. Helen'in görünüşünde hoşuna giden tek şey alnındaki şimşek biçimindeki yara iziydi. Kendini bildi bileli vardı bu. Hatırlıyordu. Petunia teyzeye sorduğu ilk soru bu izin nasıl olduydu? Annenle babanın öldüğü otomobil kazasında demişti teyzesi. Başka soru sorma. Soru sorma. Darzilerle huzur içinde yaşamanın ilk kuralı buydu. Harry pastırmaları çevirirken mutfağa Vernon enişte girdi. Günaydın yerine ''Saçlarını tarasana!'' diye kükredi. Vernon enişte haftada ortalama bir kez gazetesinin tepesinden bakıp Harry'nin berbere gitmesi gerektiğini söylerdi. Harry saçlarını sınıf arkadaşlarının toplamından daha sık kestiriyordu ama fark etmiyordu. Saçları boyuna büyüyordu işte. Fışkırırcasına. Daddy, annesiyle mutfağa geldiğinde Harry tavada yumurta yapmaktaydı. Vernon enişteye çok benziyordu Daddy. Kocaman, pembe bir yüzü vardı. Boynu yok gibiydi. Gözleri ufacıktı. Suluydu, maviydi. Sarı saçları toz toparlak kafasına yapışıyordu. Petunia teyze onun bir bebek meleğe benzediğini söylerdi hep. Harry ise peruk takmış bir domuza benzediğini söylerdi. Harry pastırmalı yumurta tabaklarını masaya koydu. Pek yer olmadığı için güç bir şeydi bu. Bu arada Dadi armanlarını sayıyordu. Suratı asıldı. Annesiyle babasına bakarak. 36 dedi. Geçen yıldan iki eksik. Şekerim, mart alanının armanını saymadın. Bak, burada annenle babanın koca armanının altında. Dadi kıpkırmızı keserek. Peki, 37 öyleyse, dedi. Dadi kasırgasının yaklaşmakta olduğunu sezen Harry. Ne olur ne olmaz. Belki dattı masayı devirir diye kurt gibi pastırmaya saldırdı. Petunia teyze tehlikeyi sezinlemişti besbelli. Çabucak bugün çıkınca sana iki armanda alacağız diye atladı. Buna ne dersin kuşum? İki armanda oldu mu? Bir an düşündü dattı. Çetin bir soruydu bu. Sonunda ağır ağır. Öyleyse dedi. 30 30 39 bir tanem dedi Petunia teyze. Ha. İskam ne seni çöktü Daddy. En yakındaki pakete uzandı. İyi öyleyse. Vernon enişte kıkırdadı. Küçük yumurcak parasının karşılığını istiyor. Tıpkı babası gibi. Yaşar Daddy. Daddy'nin saçlarını karıştırdı. Telefon çaldı o anda. Petunia teyze açmaya gitti. Hediye ile Vernon enişte de Daddy'nin yarış bisikleti, sinema kamerası, uzaktan kumandalı uçak 16 yeni bilgisayar oyunu ve video paketlerini açmasını seyrettiler. Dadi tam altın saat paketini açıyordu ki Petunia teyze döndü telefondan. Hem öfkeli hem endişeliydi. Haberler kötü verdin dedi. Mrs. Fix bacağını kırmış. Onu alamıyor. Başıyla Harry'i işaret etti. Daddi'nin ağzı dehşet açıldı. Ama Harry'nin yüreği hopladı. Daddi'nin her doğum gününde annesiyle babası... Onunla bir arkadaşını gezmeye götürürlerdi. Luna parka, hamburgerciye ya da sinemaya. Her yılda iki sokak köte oturan o derik hocakarıyla Mrs. Fink de kalırdı Harry. Nefret ederdi oradan. Bütün ev ne kokardı. Mrs. Fink de gelmiş geçmiş ne kadar kedisi varsa hepsinin fotoğrafını gösterirdi. Ne olacak şimdi? dedi Petunia. Bu işe sanki o tasarlamış gibi öfkeyle Hediye baktı. Harry, Mrs. Figg'in bacağının kırılmasına üzülmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama kolay değildi bu. Öyle ya, Tibius'u, Snowy'i, Mr. Paws'u, Tuft'i'yi koskoca bir yıl görmeyecekti. Vernon işte, marcı arasak diye önerdi. Saçmalama Vernon, nefret ediyor o çocuktan. Darziler, Harry'den hep böyle söz ederlerdi. Sanki kendisi orada yokmuş gibi. Ya da söylenenlerden zaten farkına varamayacak iğrenç bir şeymiş. Bir sümüklü böcekmiş gibi. Ya şeye ne dersin? Neydi adı? Arkadaşın Yoni. Petunia teyze. Mallorca'da tatilde. Diye kestirip attı. Harry Umut da. Beni burada da bırakabilirsiniz. Diye söze karıştı. Bir değişiklik olur. Televizyonda istediğini seyreder. Belki de Dadi'nin bilgisayarını karıştırabilirdi. Petunia teyze. Sanki bir limon yutmuş gibi baktı. Homurdandı. Dönüp de eve alt üst etmiş bulalım diye mi? Evi yıkmam. Dedi Harry. Ama dinleyen yoktu ki. Petunia teyze ağır ağır. Onu da hayvanat bahçesine götürebiliriz. Dedi. Arabada kalır. Araba yepyeni. Tek başına bırakamayız. Dadi bağıra bağıra ağlamaya başladı. Pek ağladığı yoktu aslında. Bunu yıllar önce bırakmıştı. Ama suratını buruşturup inlerse annesinden ne isterse alabileceğini biliyordu. Agucum gugucum, ağlama anneciğim. O çocuğun en güzel gününü berbat etmesine izin vermeyecek diye bağırdı Petunia teyze. Daddy'ye sarıldı. Daddi yapmacık kışkırıklarla sarsılarak "Onun gelmesini istemiyorum." diye bağırdı. Her şeyin tadını kaçırıyor hep. Annesinin kolları arasındaki boşluktan Harry'e pis pis sırıttı. Tam o sırada kapı çalındı. ''Aman tanrım, geldiler.'' dedi Petunia teyze çılgıncasına. Bir an sonra da Dadi'nin en iyi arkadaşı Piers Porkis annesiyle girdi. Sıska bir çocuktu Piers. Suratı sıçana benziyordu. Dadi'nin yumrukladığı çocukların elleri arkalarından o tutardı genellikle. Dadi yapmacık ağlamasını hemen kesti. Heri yarım saat sonra Darcy'lerin arabasının arka koltuğunda Pierce ve Dadi ile birlikte ömründe ilk kere hayvanat bahçesine giderken şansına inanamıyordu. Teyzesiyle ile eniştesi başka bir çare bulamamışlardı. Ama yola çıkmadan önce Vernon enişte Harry'i bir kenara çekmişti. Kocaman, mosmor suratını Harry'nin yüzüne yaklaştırarak ''Seni uyarıyorum'' demişti. ''Bak çocuk, seni şimdiden uyarıyorum. Bir numara yapmaya kalkarsan, herhangi bir şey yaparsan Noel'e kadar o dolabın içinde kalırsın. Ben bir şey yapmayacağım ki, demişti Harry. Yeminle. Ama Vernon işte inanmamıştı ona. Zaten kimse inanmıyordu. Sorun Harry'nin bulunduğu yerlerde garip şeyler olmasından kaynaklanıyordu. Darzilere bu olaylarda kendisinin parmağı olmadığını söylemek boşunaydı. Bir keresinde Harry'nin berbere gittiği gibi gelmesinden bakan Petunia teyze, mutfaktaki makas alıp saçlarını kesmiş, onu damdazla bırakmıştı. O korkunç izi örtmek için perçemine dokunmamıştı sadece. Dudley Harry'i öyle görünce gülmekten kırılmıştı. Harry'nin de ertesi gün okulu düşünmekten gözüne uyku girmemişti. Zaten o çuval gibi pantolonuyla, sırı teypli gözlüğüyle dalga geçen geçeneydi. Ama ertesi sabah kalkınca saçlarını Petunia teyze kırpmadan nasılsa öyle bulmuştu. Saçlarının o kadar çabuk nasıl çıktığını açıklamasına olanak yoktu. Ne söylediyse dinletememiş, bir hafta dolap cezasına çarptırılmıştı. Bir başka keresinde, Petunia teyze ona Dadi'nin berbat mı berbat eski bir kazağını, turuncu benekli kahverengi giydirmeye çalışıyordu. Kafasından geçirmeye zorladıkça, kazak küçüldükçe küçülüyordu. Sonunda el kadar bir kuklanın giyebileceği kadar oldu. Ama heriye uyması olanaksızdı. Petunia teyze, kazağın yıkarken çektiğine karar verdi. Harry de cezalandırılmadığı için derin bir soluk aldı. Öte yandan okul mutfaklarının damında yakalandığı için başı adam akıllı derde girmişti. Darden'in çetesi her zamanki gibi onu kovalamaktaydı. Harry kendini birdenbire bacanın üstünde otururken buluvermişti. Başkaları gibi o da şaşırmıştı buna. Darzy'ler okul müderesinden herinin damlara tırmandığını bildiren pek öfkeli bir mektup almışlardı. herinin bütün yapmaya çalıştığı... Kilitli dolap kapısının arkasından Vernon enişteye bağırarak söylediği gibi mutfakların önündeki çöp bidonlarının üstünden atlamaktı. Tam atlarken rüzgarın onu kaldırıp uçurduğunu düşünüyordu Harry. Ama bugün hiçbir terslik olmayacaktı. Günü okul, dolap ya da Mrs. Fix'in lana kokan salonu dışında bir yerde geçirmek. Dadde ve bir Pierce'la birlikte olmaya değerdi. Vernon enişte arabayı kullanırken Petunia teyzeye boyuna yakınıyordu. Her şeyden yakınmak hoşuna giderdi. İşçiler, Harry, kurul, Harry, banka ve Harry en çok yakında konulardan birkaçıydı. Bu sabah motosikletlerden yakınıyordu. Yanlarından bir motosiklet hızla geçerken ''Genç serseriler, deli gibi sürüyorlar.'' dedi. Ansızın hatırladı Harry. ''Düşümde bir motosiklet gördüm.'' dedi. ''Uçuyordu.'' Vernon enişte az kalsın önündeki arabayı tozlayacaktı. Arkaya dönerek Harry'e bağırdı. Suratı bıyıklı dev bir pancara dönmüştü. Motosikletler uçmaz. Dudley ile Pires kıkırdadılar. Biliyorum uçmadıklarını dedi Heri. Sadece bir düştü bu. Keşke bir şey söylemeseydim diye geçirdi içinden. Dudley'leri onun soru sormasından daha çok sinirlendiren bir şey varsa o da herhangi bir şeyin olan dışı davranışlarıyla ilgili konuşmasıydı. Konu ister düş, ister çizgi film olsun fark etmezdi. Böyle onun sakıncalı düşüncelere kapılabileceğini düşünüyorlardı herhalde. Pırıl pırıl bir cumartesiydi. Hayvanat bahçesi ailelerle doluydu. Darziler, dadı ile Pierce kocaman çikolatalı dondurmalar aldılar kapıda. Ama çabuk davranıp hemen uzaklaşmadılar oradan. Satıcı kadın Harry'ye ne istediğini sorduğu için onu da ucuzundan bir limonlu almak zorunda kaldılar. Pek de fena değilmiş diye düşündü Harry. Bir yandan dondurmasını yalıyor, bir yandan da kafasını kaşıyan, inanılmaz derecede Dudley'e benzeyen bir gorili seyrediyordu. Bir de sarışın olsaydı tamamdı. Harry'nin uzun süredir geçirdiği en güzel sabahtı bu. Öğle yemeğine doğru hayvanlardan sıkılmaya başlayan Dudley ile Piers yine keyfe gelip kendisini yumruklayabilirler diye Darzy'lerin biraz ötesinde yürümeye özen gösteriyordu. Hayvanat bahçesinin lokantasında yediler yemeklerini... Dadi dondurması yeteri kadar büyük değil diye kıyameti kopardı. Vernon enişte bir dondurma daha getirdi ona. Harry'nin de kendi dondurmasının yemesine izin verildi. Harry bütün bunların hayırlı alamet olmadığını sonradan anlayacaktı. Yemekten sonra sürüngenler bölümüne gittiler. Burası serindi, karanlıktı. Duvarlar boyunca aydınlatılmış cam kafesler sıralanmıştı. Camların arkasında her çeşit kertenkele, her çeşit yılan tahta parçalarının taşlarının üstünde sürünüyor ve Kayıyordu. Dadi ile Pyrus büyük zehirli kobralarla insanları sararak öldüren koca pitonları görmek istediler. Dudley oradaki en büyük yılanı hemen buldu. O kadar iriydi ki yılan Werner eniştenin arabasını iki kere sarar onu ezerek çöp bidonuna çevirebilirdi. Ama pek havasında değildi o sırada. Aslında mışıl mışıl uyuyordu. Dadi burnunu cama dayamış gözlerini parıldayan kahverengi pullara dikmişti. Kımıldat şunu diye uldu babasına. Vernon enişte cama vurdu. Ama yılan kılını bile kıpırdatmadı. Bir daha diye buyurdu Dudley. Vernon enişte parmaklarıyla bir daha tıklattı cama. Ama yılan uyumayı sürdürüyordu. Dudley çok sıkıcı diye inledi. Oradan uzaklaştı. Harry cam kafese yanaşıp uzun uzun baktı yılana. Yılan da sıkıntıdan ölmüşe. ölmüşse hiç şaşırmazdı doğrusu. Gün boyunca parmaklarıyla camı tıklatarak kendisini tedirgin eden amak insanlardan başka kimsesi yoktu ki. Bir dolabı yatak odası olarak kullanmaktan beterdi bu. Orada tek ziyaretçi seni uyandırmak için kapıyı yumruklayan Petunia teyzeydi gerçi ama hiç olmazsa evin içinde dolaşabilirdin. Yılan boncuk gözlerini açtı ansızın. Usulca, çok usulca başını kaldırdı. Gözleri elinin gözlerinin hizasına gelinceye kadar göz kırptı. Harry gözlerini dikti ona. Sonra bir bakan var mı diye çevresine göz attı. Bakan yoktu. O da yılana baktı. Göz kırptı. Yılan kafasını Vernon inişleriyle daha diye doğru uzattı. Sonra gözlerini tavana dikti. Yine Harry'e baktı. Sonra bakışından ne dediği açıkça belliydi. Hep aynı şey. Harry biliyorum diye mırıldandı. Camın arkasından yılanın kendisini işitip işitmediğini bilemiyordu. ''Gerçekten pek tatsız olmalı. Sai nereden geliyorsun sen?'' diye sordu Harry. Yılan kuyruğunu cam kafesinin yanındaki küçük yazıya doğru uzattı. Harry baktı. Boğa yılanı Brezilya. ''Güzel miydi orası?'' Boğa yılanı kuyruğuyla yazıyı gösterdi yine. Harry okudu. Bu örnek hayvanat bahçesine yetiştirmiştir. Ha anladım. Demek Brezilya'da hiç bulunmadın.'' Yılan başını iki yanına sallarken... Harry'nin arkasından kopan bir çığlık ikisini de davalara sıçrattı. ''Duddy, Mr. Dazi, gelin bakın şu yılana, neler yapıyor, inanamayacaksınız.'' Duddy yalpalaya yalpalaya olanca hızıyla geldi. Harry'nin kaburgalarına bir yumuk indirerek ''Çekil yoldan!'' dedi. Hazırlıksız yakalanmışleri, beton zemine kapaklandı. Daha sonra olanlar o kadar hızlı oldu ki kimse nasıl olduğunu bile anlayamadı. Pierce ile Daddy camın önünde duruyorlardı. Bir anda dehşet çığlıkları atarak arkaya sıçtıklar. Harry doğrulup yutkundu. Bu yılanın içinde bulunduğu cam kafes yok olmuştu. Dev yılan çözülmüş, yerde sürünüyordu. Sürüngenler bölümündeki insanlar çığlıklar atarak kapıları doğru koşmaya başladılar. Yılan hızla yanından geçerken Harry onun alçak sesle fısıldığını duydu. ''Geliyorum Brezilya, sağ ol. Amigo. Sürüngenler bölümünün bekçisi devşet içindeydi. Ama Cam, diyordu durmadan. Cam nereye gitti? Hayvanat bahçesinin yöneticisi kendi elleriyle demli, bol şekerli bir çay verdi Petunia teyzeye. Özür üstüne özür diledi. Pierce ile Dudley boyuna abuk subuk şeyler söylüyorlardı. Herinin gördüğü kadarıyla yılan onların yanından geçerken topuklarına şakayla karışık öyle bir hamle etmişti. O kadar. Ama Vernon eniştenin arabasına bindiklerinde Dudley yılanın bacağını koparmak üzere saldırdığını söylüyor. Pierce de kendisini boğmaya çalıştığını yemin ediyordu. Ama Harry açısından en kötüsü Pierce'ın biraz yatışınca. Harry onunla konuşuyordu öyle değil mi Harry demesi oldu. Vernon enişte heriye yüklenmek için Pierce'e sağ talim çıkıncaya kadar bekledi. Öylesine öfkeliydi ki konuşamıyordu bile. Git! ''Dolap, kal, yemek yok.'' Demeyi başardı. Sonra da bir koltuğa yıldı. Petunia teyze koşup ona koca bir kadeh konyak getirmek zorunda kaldı. Çok daha sonra Harry karanlık dolabında yatmış. ''Keşke bir saatim olsaydı'' düşünüyordu. Saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Dardız uyup uyuyup uyumadıklarından da emin değildi. Onlar uyumadan önce mutfağa süzülüp bir şeyler atıştırmayı göze alamazdı. Yaklaşık 10 yıldır yaşıyordu dardız On Berbat Yıl Kendini bildi bileli bebekliğinden annesiyle babasının bir araba kazasında öldüklerinden beri Annesiyle babası ölürken arabada olduğunu hatırlamıyordu. Bazen dolaptaki o uzun saatler boyunca kafasını zorlasa garip bir görüntü canlanıyordu. Göz kamaştıran yeşil bir ışığın çakışı. Alnını yakan bir acı. Herhalde araba kazasıydı bu ama o yeşil ışığın nereden geldiğini kestiremiyordu. Annesiyle babasını ise hiç hatırlamıyordu. Teyzesi eniştesiyle söz etmezlerdi onlardan. Kendisinin soru sorması ise yasaklanmıştı. Evde fotoğrafları da yoktu. Daha küçükken bilmediği bir akrabasının gelip kendisini götürmesini düşlerdi Harry. Ama böyle bir şey hiç olmadı. Tek ailesi Darziler'de. Yine de sokaktaki yabancıların onu tanıdığını düşünürdü. Belki de umardı. Çok garip yabancılardı bunlar. Bir keresinde Petunia teyze ve daddilleri alışverişteyken mor silindir şapkalı ufak tefek bir adam selam vermişti ona. Petunia teyze adamı tanıyıp tanımadığını sormuştu öfkeyle. Sonra da hiçbir şey almadan onları dükkandan çıkarmıştı. Bir keresinde de tepeden tırnağa yeşiller içinde uçuk bir ihtiyar kadının teki otobüste neşeyle el sallamıştı. Geçen gün sokakta uzun mor bir palto giymiş saçsız bir adam elini sıkmış sonra da Tek söz söylemeden uzaklaşmıştı. Bütün bu insanlardaki en garip özellik Harry onlara daha yakından bakmak istediği an hemen yok olmalarıydı. Okulda kimsesi yoktu Harry'nin. Herkes Dudley çetesinin çuval gibi eski elbiseler giyen, kırık gözlüklü şu tuhaf Harry Potter'dan hoşlanmadığını biliyor. Kimse de Dudley çetesiyle ters düşmek istemiyordu. Üçüncü Bölüm Hiç Kimseden Mektuplar Brezilyalı boğa yılanının kaçışı. Harry'nin o güne kadarki en uzun cezaya çarptırılmasına yol açmıştı. Dolaptan yine çıkmasına izin verildiğinde yaz tatili başlamış, Dudley yeni film kamerasını kırmış, uzaktan kumandalı uçağını parçalamış, yarış bisikletine bindiği ilk günde Private Drive'da koltuk değnekleriyle karşıdan karşıya geçen Mrs. Fix'e çarpmıştı. Okulun sona erdiğine seviniyordu Harry. Ama her gün hissettirmeden eve gelen Dudley, Çetesinden kurtulmak olanaksızdı. Pierce'da, Dennis'de, Marcom'da, Gordon'da iri ve ahmaktı. Ama en irileri, en ahmakları Dudley olduğu için Önder'de oydu. Ötekiler, Dudley'nin en sevdiği spora, Heri avına katılmaktan mutluluk duyuyorlardı. İşte bu yüzden Heri çıkabildiği kadar çok çıkıyordu evden. Dolaşıyor, bir umut ışığı olarak gördüğü tatil sonunu düşünüyordu. Eylül ayında ortaokula gidecekti. Yaşamında ilk kere Duddy ile olmayacaktı artık. Duddy, Vernon Enişte'nin eski okuluna, Smeltings e yazılmıştı. Pierre Sporkis oraya gidecekti. Harry ise devlet okuluna, Stonewall High'a gidecekti. Bunu çok gülünç olduğumu düşünüyordu dadi. Stonewall'da ilk gün adamın kafasını tuvalete sokuyorlar, dedi. İstersen gel yukarıda bir deneyelim. İstemem, sağ ol, dedi Harry. O zavallı tuvalete senin kafan kadar berbat bir şey girmemiştir. Sokarsan içi bulanır. Sonra da söylediklerini Daddi daha kavrayamadan tabanları yağladı. Temmuz'da bir gün Petunia teyzesi Smeltings forması almak için Daddi'yi Londra'ya götürdü. iyi de Mrs. Fix'e bıraktı. Mrs. Fix her zamankin kadar kötü değildi. Anlaşıldığına göre bacağını kedilerden birine takılınca kırmıştı. Bu yüzden de onlara arayı bozmuştu. Harry'nin televizyon seyretmesi izin verdi. Sanki birkaç yılın tadını taşıyan çikolatalı pastan getirdi. Daddy o akşam yeni formasını giyerek salonda aile için özel bir geçit töreni yaptı. Smeltingsli çocuklar, kestane kahverengisi fırak, turuncu golf pantolonu, kayıkçı diye adlandırdıkları yası, hasıl çapkalar giyerlerdi. Öğretmenler bakmadığı zaman birbirlerine vurmak için de başları topuzlu, bastonlar taşırlardı. Daha sonraki yaşamları için iyi bir eğitimdi bu. Verna enişte yeni golf pantolonunun içindeki dardıya bakarken boğuk bir sesle yaşamının en gurur duyduğu anını yaşadığını belirtti. Petunia teyze gözlerlerine boğuldu. Karşısındaki'nin tini minicik dardicik olduğunu inanamadığını söyledi. Ne kadar yakışıklıydı. Ne kadar büyümüştü. Harry konuşmaya göz alamadı. Gülmemek için o kadar zorladı ki kendini kaburga kemiklerinden ikisi herhalde çatlamıştı diye düşündü. Harry ertesi sabah kahvaltı için gittiğinde mutfakta korkunç bir koku vardı. Koku lavabonun içindeki madeni büyük bir leğenden geliyordu. Bakmaya gitti Harry. Leğen gri bir suda yüzen, kirli paçabralara benzeyen şeylerle doluydu. Nedir bu? diye sordu Petunia teyze. Soru sormaya kalktığı zaman teyzesinin dudakları nasıl kenetleniyorsa yine öyle kenetlenmişti. Yeni okul forman dedi Petunia teyze. Harry e baktı yine. Haa dedi. Bu kadar ıslatılması gerektiğini akıl edemedim. Saçmalama diye patladı Petunia teyze. Dadi'nin eskilerini griye boyuyorum senin için. İşimi bitirince öteklerin formasına benzeyecek. Bu konuda Harry'nin ciddi kuşkuları vardı. Ama en iyisi tartışmamaktı. Masaya oturdu. Stonewall Hyde'da ilk günün neye benzeyeceğini düşünmeye koyuldu. Buruşuk fil derisi giymiş gibi olacaktı herhalde. Dudley ile Vernon işte Harry'nin yeni formasından yayılan koku yüzünden burunlarını tutarak geldiler. Vernon enişte her zamanki gibi gazetesini açtı. Dudley de hep yanında taşıdığı Smeltings bastonunu masaya vurdu. Mektup kutusunun açıldığını, paspası mektupların düştüğünü duydular. Vernon enişte gazetesinin arkasından ''Postayı getir Dudley'' dedi. ''Harry getirsin.'' ''Postayı getir Harry.'' Dadi getirsin.'' ''Şuna Smeltings baskonuna bir vursana daddi.'' Harry Smeltings baskonunu savuşturarak posta yanmaya gitti. Üç şey duruyordu pas pastasla. Vernon eniştenin White Adası'nda tatilini geçirmekte olan kız kardeşi Marge'dan bir karpostal, faturaya benzer kahverengi bir zarf bir de hediye bir mektup. Harry mektubu aldı. Gözlerini dikti ona. Yüreği dev bir lastik bant gibi gerilmişti. Hiç kimse yaşamı boyunca hiç, ama hiç kimse mektup yazmamıştı ona. Kim yazardı zaten? Arkadaşı da yoktu. Başka akrabası da. Üye olmadığı için kitapları geri götürmesi konusunda kitaplıktan sert notlar da almıyordu. Ama işte bir mektup vardı elinde. Adres o kadar açıktı ki bir yanlışlık söz konusu olamazdı. Mr. Harry Potter Merdiven altındaki dolap 4. Private Drive Little Winking Surrey Sarımsı parçamenden yapılmış zarf kalındı, ağırdı. Adres zümrüt yeşili mürekkeple yazılmıştı. Pul yoktu. Harry elleri titreyerek zarfı çevirince mor bal mumundan bir mühür gördü. Bir arma, koca bir H harfinin çevresinde bir aslan, bir kartal, bir porsuk, bir de yılan. Mutfaktan, ''Hadi sen çocuk!'' diye bağırdı Vernon işte. ''Ne yapıyorsun? Zaflarda bomba mı arıyorsun?'' Kendi esprisini kıkırdadı. Harry mutfağa döndü. Mektuba bakıyordu hala. Vernon faturayı faturayla karpostalı uzattı. Oturup sarı zarfı ağır ağır, ağır açmaya koyuldu. Vernon enişte yırtarak açtı faturayı. Nefretle omurdandı. Karpostalın arkasına baktı. Fethin teziye, teyzeye. hastalanmış diye bilgi verdi. Tuhaf bir deniz kabuklu yemiş. Dadi, baba diye seslendi ansın. Baba, elin elinde bir şey var. Harry, zarfla aynı ağırlıktaki parşömene yazılmış mektubunu açmak üzereydi ki, Vernon enişte kağıdı elinden hemen kapı verdi. Onu geri almaya çalışarak, ''Benim o!'' diye bağırdı Harry. ''Sana kim yazar ki?'' diye burun kıvırdı Vernon enişte. Silkelerek tek eliyle açtı mektubu. Okumaya başladı. Yüzü, trafik ışıklarının daha hızlı bir biçimde kırmızıdan yeşile dönüverdi. O kadarla da kalmadı. Birkaç saniye içinde bayatlamış yulaf ezmesinin gri-beyazı oldu. ''Pe... Pe... Petunia!'' diye kekeledi. Daddi okumak için mektubu kapmaya çalıştı. Ama Vernon enişte onu uzanamayacağı kadar yüksekte tutuyordu. Petunia teyze merakla aldı mektubu. İlk satırı okudu. Bir an bayılacakmış gibi oldu. Elini boğazına götürüp hırıltılı bir ses çıkardı. ''Vernon! Aman tanrım Vernon!'' Gözlerini birbirlerine diktiler. Harry ile Daddi'nin odada olduklarını unutmuşlardı sanki. Dudley böyle hiçe sayılmaya alışık değildi. Smeltings bastonunu babasının kafasına tıklattı. Yüksek sesle, ''Mektubu okumak istiyorum.'' dedi. Harry, ''Asıl ben okumak istiyorum.'' dedi öfkeyle. ''Bana yazılmış çünkü.'' Vernon işte mektubu zarfına koyarak, ''Dışarı, ikiniz de dışarı.'' diye hırıldadı. Harry kıpırdamadı. ''Mektubumu istiyorum.'' diye bağırdı. Dudley, ''Ben göreceğim.'' diye buyurdu. ''Dışarı!'' diye Vernon işte. Harry ile Dudley'i enselerinden tutup hole attı. Mutfak kapısını da çarparak arkalarından kapadı. Harry ile Dudley, anahtar deliğinden kimin kulak kabartacağı konusunda korkunç ama sessiz bir kavgaya tutuştular hemen. Dudley kazandı. Harry de gözlüğü bir kulağından sarkmış, kapıyla yer arasındaki aralıktan içeriği dinlemek için karnının üstüne uzandı. Petunia teyze titrek bir sesle ''Vernon diyordu. Şu adrese bak, nerede yattığını nasıl bilebilirler. Evimi gözetliyorlar dersin. Vernon işte akı başından gitmiş, gözetliyorlardır, araştırıyorlardır, belki bizi izliyorlardır diye mırıldandı. Ne yapmamız gerekiyor Vernon? Yanıt verelim mi? Onları yazıp istemediğimizi. Heri Vernon işte'nin parlak siyah ayakkabılarının mutfağa açığladığını görebiliyordu. Sonunda, hayır dedi Vernon işte. Hayır, umursamayacağız. Yanıt alamazlarsa evet, en iyisi bu. Hiçbir şey yapmayacağız. Ama böyle bir şey istemiyorum evde, Petunia. Onu aldığımızda yemin etmedik mi? Böyle tehlikeli saçmalıklardan uzak duracağız diye. O akşam işten gelince daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı Vernon işte. Heri dolabında ziyaret etti. Vernon'ın işte kapıdan bin güsüge geçer geçmez. Mektubum nerede? dedi Harry. Kim yazmış? Hiç kimse. Yanlışlıkla sana yollanmış. Diye kestirip attı Vernon'a işte. Yaktım. Harry öfkeyle yanlışlık yoktu dedi. Benim dolabım bile yazılıydı üstünde. Kes! Diye bağırdı Vernon'a işte. Tavandan birkaç örümcek düştü. Derin derin soluk aldı. Yüzüne bir gülücük yerleştirmeye çalıştı. Herhalde çok acı duyuyordu bundan. Şey evet Harry şu dolap Teyzenle ben düşünüyorduk da artık işine sıramayacak kadar büyüdün. Dade'nin ikinci yatak odasını taşınsan fena olmayacak. Neden? dedi Harry. Eniştesi, soru sorma diye kestirip attı. Şu eşyalarını yukarı götür hemen. Dazilerin evinde dört yatak odası vardı. Biri Vernon enişleri, Petunia Teyzen'in, biri, biri konuklar, genellikle Vernon Enişte'nin kardeşi March için biri Duddy'nin yattığı, bir de Duddy'nin ilk yatak odasına sığmayan oyuncaklarını, eşyalarını koyduğu oda. Harry'nin nesi var nesi yoksa, dolaptan bu odaya taşıması için tek sefer yetti. Yatağa oturdu Harry. Çevresine bakındı. Buradaki aşağı yukarı her şey kırılmıştı. Bir aylık kamera, Duddy'nin bir zamanlar komşu köpeği ezildiği için, ezildiği küçük tankın üstündeydi. Köşede ilk televizyon duruyordu Duddy'nin. En sevdiği program yayınlanmayınca, bir tekmeyle parçalamıştı onu. Koca bir kuş kafesi vardı. Dadi içindeki papağanı okula götürüp bir havalı tüfekle deyişle kuş etmişti. Tüfek raftaydı. Ucu Dadi'nin üstüne oturduğu için eğilmişti. Öteki raflar kitap doluydu. Odada dokunulmamışa tek benzeyen şeyler onlardı. Aşağıdan Dadi'nin annesine bağıran sesi geliyordu. Onu orada istemiyorum. O da bana gerekli. Çıkarın onu. Harry iş çekip yatağa uzandı. Daha dün burada olmak için neler vermezdi. Bugün ise burada olmaktansa o mektupla dolabında olmayı ye tutardı. Ertesi sabah kahvaltıda herkes oldukça sessizdi. Daddi şoktaydı. Çığlıklar atmış, babasını Simen bastonuyla vurmuş, kendini zorlayarak kusmuş, annesini tekmelemiş, kaplumbağasını sereye fırlatmış ama odasını geri alamamıştı. Harry dün bu zamanları düşünüyordu. Keşke mektubu Hold'a açmış olsaydı. Vernon enişteyle Petunia teyze düşünceli düşünceli birbirlerine göz atıyorlardı. Posta geldiğinde Harry'e iyi davranmaya çalışan Vernon enişte mektupları almaya Dudley yolladı. Holden geçerken Simmel Sings her şey indirdi Dudley. Sonra bağırdı. Bir tane daha Mr. Harry Potter en küçük yatak odası 4 private drive. Sanki boğazlanıyormuş gibi bir çığlık attı Vernon enişte. Yerinden fırlayıp hole koştu. Harry de peşinden. Vernon enişte mektubu alabilmek için Dudley ile güreşip onu yere yatırmak zorunda kaldı. Doğrusu biraz güç oldu bu. Çünkü Harry de Vernon eniştenin arkasından dolanıp boğazına sarılmıştı. Bir dakika kadar süren herkesin Smeltings bastonundan nasibini aldığı o kör dövüşü sonunda Vernon enişte soluk soluğa doğruldu. Elinde Harry Harry'nin mektubu vardı. Harry'e ''Doğru dolaba yani yatak odana'' diye gürledi. Dudley git sadece git. Harry yeni odasını arşınladı da arşınladı. Dolaptan taşındığını biliyordu birileri. İlk mektubu olmadığını da biliyorlardı sanki. Öyleyse bir daha denerlerdi mutlaka. Bu keresinde başarıya ulaşılmalıydı artık. Bir plan yaptı. Onarılmış çalar saat ertesi sabahı altıda çaldı. Harry hemen kapattı onu. Sessizce giyindi. Dar uyandırmamalıydı. Işıkların hiçbirini yakmadan aşağı süzüldü. Postacıyı Private driving köşesinde bekleyecek... Dört numaranın mektuplarını alacaktı önce. Karanlık holde usuzce ön kapıya doğru yürürken yüreği gümbürlüyordu. Aa! Havaya sıçradı Harry. Paspasta kocaman yumuşak bir şeye basmıştı. Canlı bir şeye. Yukarıda ışıklar yandı. Harry o kocaman yumuşak şeyin eniştesinin yüzü olduğunu fark etti dehşetti. Vernon enişte sokak kapısının dibinde bir uyku tulumunda yatıyordu. Besbelli Harry'nin kafasından geçeni yapmasına engel olmak için. Yarım saat kadar bağırdı Heriye. Sonra da gidip çay yapmasını söyledi. Harry süngüsü düşük mutfağa gitti. Döndüğünde posta gelmişti. Vernon eniştenin kucağında duruyordu. Harry yeşil mürekkeple yazılmış üç zarf gördü. Bana verin diye söze başladı. Ama Vernon enişte onun gözleri önünde mektupları yırttı paramparça etti. Vernon enişte o gün işe gitmedi. Evde kalıp posta kutusunu çiviledi. Ağzı çivi dolu. ''Anlıyorsun ya!'' diye açıklama yaptı Petunia teyze Mektupları yerine ulaştıramazlarsa bu işten vazgeçerler. ''Bunun işe yarayacağını pek sanmıyorum Vernon.'' Vernon enişte ''Bu insanların kafası garip biçimde çalışır Petunia. Sana bana benzemezler.'' dedi. Bu arada Petunia teyzenin getirdiği bir dilim meyveli pastayla çivi çakmaya çalışıyordu. Cuma günü 12 mektup geldi Harry'e. Posta kutusundan geçmedikleri için kapının altından atılmış, kenarlarına itilmiş, birkaçı da alt kattaki tuvaletin penceresinden tıkıştırılmıştı. Vernon'ın işte evde kaldı yine. Bütün mektupları yaktıktan sonra eline bir çekiç aldı. Kimse dışarı çıkamasın diye ön kapıyı da arka kapıyı da tahtalarla bir güzel çiviledi. Çalışırken... Tipte ötürü de tulipsin mırıldanıyor, en ufak bir gültü de yerinden okluyordu. Cumartesi işler çığırından çıkmaya başladı. Harry'e yazılmış 24 mektup sızdı evin içine. Bunlar kıvrılarak şaşkın sütçünün salon penceresinden Petunia teyzeyi uzattığı iki düzine yumurtanın içlerine tek tek yerleştirilmişti. Vernon işte ile mandıra zehir zemberek telefonlar edip dert anlatacak bir yetkili bulmaya çalışırken Petunia teyze mektupları mikserde bir güzel parçaladı. Dadi Harry'e ''Seninle konuşmak için kim böyle yırtınır ki?'' diye sordu şaşkınlıkla. Pazar sabahı Verne enişte kahvaltı masasına oturduğunda yorgun, biraz da hasta görünüyordu ama mutluydu. Gazetelerine mermalat bulaştırırken mutluluk içinde ''Pazarları posta gelmez'' diye hatırlattı ötekilere. ''Bugün kar olası mektuplar yok.'' O anda bir şey vınlayarak indi mutfak bacasından. Vernon eniştenin ensesine kondu. Hemen arkasından şömineden 30-40 kadar mektup kurşun gibi yağdı. Darziler kaçacak delik aradılar. Ama Harry mektuplardan birini yakalamak için sıçladı. Dışarı! Dışarı! Vernon enişte Harry'yi belinden kavrayıp hole attı. Petunia teyzeyle Daddy de kollarını yüzlerine siper edip dışarı fırladıktan sonra Vernon enişte kapıyı çarparak kapadı. Odaya hala mektup yağdığı duyuluyordu dışarıdan. Duvarlara, yere boyuna mektuplar çarpıyordu. Yetti artık dedi Vernon işte. Konuşurken sakin olmaya çalışıyor ama bir yandan da bıyığını yolluyordu. Hepiniz beş dakika içinde burada olacaksınız. Derlenip toparlanın gidiyoruz. Bir iki elbise alın sadece. Tartışma istemiyorum. Yarım bıyıkla öylesine tehlikeli biri gibi duruyordu ki kimse ağzını açmayı göz alamadı. 10 dakika sonra tahtalarla çivirilinip kapatılmış kapıların dışında arabadaydılar. Otoyoda ilerliyorlardı hızla. Dadi arka koltukta burnunu çekip duruyordu. Televizyonunu, videosunu ve bilgisayarını spor çantasına tıkıştırırken babası onu görmüş, kendilerini beklettiği için de kafasına yumruğu indirmişti. Uzaklaştılar, uzaklaştıkça uzaklaştılar. Petunia teyze bile nereye gittiklerini sormaya cesaret edemiyordu. Vernon'ın işte Arda bir direksiyonu kırıyor. Bir süre ters yönde ilerliyordu. Ne zaman bunu yapsa, "Savuştur şunları, savuşturun şunları." diye mırıldanıyordu. Bütün gün ne yemek, ne içmek için durdular. Gece çöktüğünde Daddy ulumaktaydı artık. Kendini bildi bileli böyle berbat bir gün geçirmemişti. Karnı acıkmıştı. Görmek istediği beş televizyon programını kaçırmıştı. Üstelik bilgisayarında hiç uzaylı öldürmeden bu kadar uzun süre geçirmemişti. Werner işte sonunda büyük bir kentin dışlarında kasvetli bir otelin önünde duruyordu. Dudley ile Harry nemli çarçafları küf kokan çift yataklı bir odayı paylaştılar. Dadi horul horul uyudu ama gözünü bile kırpmadı. Harry pencerenin kenarına oturup geçen arabaların ışıklarına baktı. Uzun uzun düşündü. Ertesi sabah kahvaltıda bayat mısır gevreğiyle kızarmış ekmek üstünde buz gibi konserve domates yediler. Tam kahvaltıyı bitirmişlerdeki otel sahibi geldi masalarına. Özür dilerim, içinizde Mr. Harry Potter var mı? Bunlardan aşağı yukarı 100 tane geldi. Hepsi resepsiyonda. Bir mektup uzattı. Yeşil mürekkeple yazılmış adresi okudular. Mr. Harry Potter, oda 17, Railway Oteli, Cook World. Harry mektubu kapmak için uzandı ama Vernon işte elini itti onun. Kadın şaşkınlıkla baktı. Hemen ayağa fırladı Berne işte. ''Ben alırım onları.'' dedi. Kadını izleyerek yemek odasından çıktı. Saatler sonra Petunia teyze çekinerek ''Eve gitsek daha iyi olmaz mı sevgilim?'' önerisine bulundu. Ama Berne işte onu duymamışa benziyordu. Tam ne aradığını kimse bilmiyordu. Bir ormanın ortasına götürdü onları. Çıktı, çevresine bakındı, başını salladı. Arabaya girdi. Yola koyuldular yine. Aynı şey sürülmüş bir tarlanın ortasında, bir asma köprünün yarısında, çok katlı bir otoparkın tepesinde de oldu. O gün öğleden sonra Petunia teyzeye, sıkıntılı sıkıntılı, babam çıldırdı öyle değil mi? diye sordu Dudley. Berne işte arabayı kıyıya çekmiş, hepsini içeriye kilitlemiş, ortadan yok olmuştu. Yağmur indi, koca koca damlalar düşüyordu arabanın üstüne. Dudley dizdırlamaya başladı. Bugün pazartesi. Dedi annesine. Akşama büyük hamba var. Televizyonlu bir yerde kalmak istiyorum. Pazartesi. Bu bir şey hatırlattı Harry'e. Bugün pazartesi ise televizyondan ötürü gün sarmakta güvenilir biriydi Dudley. Yarın salıydı. Harry'nin 11. doğum günü. Tabi pek de eğlenceli geçmezdi onun doğum günleri. Geçen yıl armağan alarak Darziler bir elbise askısıyla Vernon eniştenin bir çift eski sorabını vermişlerdi ona. Yine de insan her gün on birine basmazdı ki. Verne enişte döndü. Gülümsüyordu. İnce uzun bir paket vardı elinde. Petunia teyze ne aldığını sorunca da yanıt vermedi. Uygun yeri bulduk dedi. Hadi herkes dışarı. Arabanın dışı çok soğuktu. Verne enişte denize uzanan kocaman kaya gibi bir şey gösteriyordu. Kayanın tepesine de insanın hayal bile edemeyeceği kadar berbat bir barke yerleştirilmişti. Orada televizyon olmadığı kesindi. Verne işte neşeyle ellerini çırparak ''Bu gece fırtına çıkacakmış.'' dedi. Bu beyde incelik gösterip kayığına ödünç vermeye razı oldu. Sallana sallana dişsiz bir ihtiyar geldi yanlarına. azlık dalgasını geçermiş gibi sırtarak aşağılarda demir grisi suda yalpalayıp duran eski bir kayığı gösterdi. ''Yetecek kadar erze kaldım.'' dedi Verne işte. ''Hadi bakalım doğru tekniğe.'' Kayık buz gibiydi. Enselerinden soğuk köpükler Ve yağmur giriyor Yüzlerine iliklere ilişleyen Bir rüzgar çarpıyordu Kayaya vardıklarında Aradan saatler geçmişti sanki Berna enişte tökezleyip kayarak Kırık dökük kulübeye götürdü onları İçerisi korkunçtu Yosun kokusu sarmıştı her yanı Rüzgar tahta duvarlar arasındaki Boşluklardan vızıldıyordu Şömine ıslaktı Boştu Sadece iki oda vardı Berna eniştenin erzakı Çıka çıka adamın başına birer paket Gevrekle dört muz çıktı Ateş yakmaya çalıştı Vernon enişte Ama boş gevrek paketleri Sadece tütüp verirdi. Şimdi o mektuplar olmalıydı ki Dediğinde şeyle Keyfi pek yerindeydi Besbelli bu fırtınalı havada Kimsenin kalkıp da oraya mektup getirebileceğini Sanmıyordu Heri de öyle düşünüyordu Ama hiç de hoşuna gitmiyordu bu Gece çöktü beklenen fırtına patladı Dev dalgaların köpükleri kulübenin duvarlarını sırrı sıklam etti. Azgın rüzgar köyne pencereleri sarsmaya başladı. Petunia teyze ikinci odada birkaç küflü battaniye bulmuştu. Güvelerin kemirdiği kanepede dad diye yatak yaptı. Vernon enişteyle yandaki eğri büğrü yatağa gittiler. Heride yerin en yumuşak yerini bulup en ince en eski battaniyenin altına büzülmeye bırakıldı. Gece ilerledikçe fırtına da azıyor, kuduruyordu. Heri'nin gözü uyku tutmuyordu. Titriyordu Heri. Yerine daha rahat yerleşmeye çalışıyordu. Karnı açlıktan gurulduyordu Gece yarısına doğru başlayan gök gürültüleri Duddy'nin horultusunu bastırdı. Duddy'nin kanepenin yanından sarkan tombul bileğindeki saatin ışıklı kadranı 10 dakika sonra 11 yaşına basacağını söyledi Heri'ye. Yattığı yerde doğum gününün tiktaklarla yaklaşmasını seyrederken Darzizlerin bunu hatırlayıp hatırlamayacaklarını düşündü Heri. Bir de o mektupları yazanın şimdi nerede olduğunu. Beş dakika sonra tamam. Dışarıda bir çatırtı duydu Harry. Çatımı çekiyordu acaba? Çökse azıcık ısınırdı. Dört dakika kaldı. Belki de Private Drive'daki ev mektuplarla donmuştu. Döndüklerinde ne yapar eder birini yürütürdü. Üç dakika kaldı. Kayı'ya böyle vuran deniz miydi? Ya iki dakika kaldı. O tuhaf gıcırtı da neydi öyle? Kayaya parçalanıp denize mi gömüliyordu? Bir dakika sonra 11'ine basacaktı. 30 saniye, 20, 10, 9. Dardiyi uyandırsam mıydı acaba? Keyfini kaçırmak için 3, 2, 1. Bam! Kulübe, tepeden den tırnağa sarkıldı. Heri doğrulup kapıya diktik gözlerini. Biri vardı dışarıda. Girmek için kapıya vuruyordu. 4. Bölüm. Anahtarların Bekçisi. Bam! Yine vurdular kapıya. Dali sıçrayarak uyandı. Şapşal şapşal, top mu atıyorlar? diye sordu. Arkalarında bir çatırtı oldu. Verne enişte odaya daldı. Bir tüfek vardı elinde. Getirdiği o ince uzun paketin içinde ne olduğunu da böylece öğrenmiş oldular. Kim var orada? diye bağırdı. Uyarıyorum seni, silahım var. Bir sessizlik oldu sonra. Küt! Öylesine hızla vuruldu ki kapı meyteşlerinden sökülüp kulakları sağır edici bir gümbürtüyle yere düştü. İnsan azmanı dev gibi biri duruyordu kapıda. Yüzü yeleğe benzer uzun saçlarıyla, sarmaş dolaş sakalıyla neredeyse bütün bütünü örtülmüştü. O kadar saç sakalının arasından siyah böcekler gibi parıldayan gözleri görülebiliyordu sadece. Dev bin güçlükte de kulübeye girdi. Eğilince bile kafası tavana değiyordu Çömeldi Kapıyı alıp kolayca yerine taktı Dışarıda fırtınanın sesi biraz kesilmişti Dönüp odadakilere baktı teker teker Şimdi bir fincan çay olaydı Ha bu yolculuk beni duman etti Dadi'nin korkudan donakaldığı da kanepeye doğru yürüdü Toparlan azıcık yağ tulumu dedi yabancı Dadi inleyerek koştu Annesinin arkasına saklandı. Annesi de dehşet içinde çömelmiş Vernon eniştenin arkasına geçmişti. Ha, işte Harry dedi dev. Harry başını kaldırıp yırtıcı yabani karanlık yüzüne baktı onun. Böceğe benzer gözlerin keyifle ışıdığını gördü. Seni son gördüğümde minicik bir bebektin dedi dev. Babana benziyorsun tıpkı ama gözlerini annenden almışsın. Vernon enişte kışırtıya benzer garip bir ses çıkardı. ''Hemen buradan gitmenizi istiyorum efendim.'' dedi. ''Her şeyi kırıp döküyorsunuz.'' ''Of kapa çeneni Dorzi, koca muşmula, dedi dev. Kanepenin arkasına uzandı. Tüfeği Vernon eniştenin elinden aldı. Sanki lastikten yapılmış gibi kolayca büküverdi onu. Odanın bir köşesine fırlatıp attı. Vernon enişte garip bir ses daha çıkardı. Kuyruğuna basılmış bir fare gibi. Sırtını darz dönerek, neyse Harry dedi dev, doğum günü kutlu olsun, bir şey getirdim sana. Belki üstüne oturmuşumdur ama nasıl olsa tadı değişmemiştir. Siyah paltasının iç cebinden hafifçe ezilmiş bir kutu çıkardı. Harry titreyen parmaklarla açtı onu. İçinde kocaman yapış yapış çikolatalı bir pasta vardı. Üstünde de yeşil kremayla mutlu yıllar Harry yazılmıştı. Harry başını kaldırıp deve baktı. Teşekkür ederim demek istiyordu ama kelimeler boğazında bir yerlerde kayıplara karışmıştı sanki. Onun yerine, sen kimsin dedi. Dev kıkırdadı. Doğru, kendimi tanıtmadım. Ben Rubeus Hagrid. Hogwarts'a ana atarların ve toprakların bekçisi. İnanılmaz büyüklükte elini uzattı. Harry'nin bütün kolunu sıktı. Ellerini ofuşturarak... Eh dedi. Çaya gelmedi mi sıra? Şu anda çayın yerini başka bir şey tutamaz. Büzüşmüş gevrek paketlerinin durduğu ocağa ilişti gözleri. Burnunu çekerek omurdandı. Şömineye eğildi. Ne yaptığını göremiyorlardı onun. Ama bir saniye sonra geri çekildi. De. Ocakta gürül gürül alevler yükseldi. Islak kulübeyi titrek bir ışık doldurdu. Harry sanki sıcak bir banyoya girmiş gibi tepeden tırnağa verdi. Dev ağırlığı altında ezilen kanepeye oturdu yeniden. Paltosunun cebinden bin bir türlü şey çıkarmaya başladı. Bakır bir güğüm, bir paket ezilmiş sosis, bir maşa, bir çaydanlık. Kenarları kırık birkaç bardak. Çay yapmaya başlamadan önce bir fırça çektiği keribar rengi sıvıyla dolu bir şişe. Kısa sürede kulübe sosis çızırtısıyla, kokusuyla doldu. Kimse ağzını açmadı dev çalışırken ama tombul, yağlı, yağlı. Hafifçe yanmış ilk altı sosisi maşayla alırken, Dudley şöyle bir kıpırdadı. Ver işte, enişte? Vereci hiçbir şeye elini bile sürmeyeceksin Dudley, dedi sert sert. Dev belli belirsiz kıkırdadı. Zaten o pasta göbekli oğlun şişeye kadar şişmiş, Darzi, Kafanı takma. Hedi uzattı sosisleri. Hedi öylesini açtı ki. Daha önce ağzına bu kadar lezzetli bir şey koymamış gibi geldi ona. Yine de gözlerini Dev'den ayıramıyordu. Sonunda baktı ki kimsenin bir şey söylediği yok. ''Özür dilerim ama gerçekten kim olduğunuzu hala bilmiyorum.'' dedi. Dev çaydan bir yudum alıp elinin tersiyle ağzını sildi. ''Hagrid de bana. Herkes öyle der. Söyledim de ya. Hogwarts anahtarlarının bekçisiyim. Hogwarts'ı biliyorsun elbet.'' ''Şey... Hayır.'' dedi Harry. Hagrid kaldı. ''Hemen... Özür dilerim dedi Harry. Özür mü dilersin diye kükredi Hagrid. Gölgelere büzülmüş dar dikti gözlerini. Asıl onlar özür dilesin. Mektuplarının eline geçmediğini biliyordum. Ama Hogwarts'ı bilmediğin aklımın ucundan bile geçmediydi. Annenle babanın her şeyi nerede öğrendiğini hiç düşünmedin miydin? Nasıl her şeyi diye sordu Harry. Nasıl her şeyi mi diye gürledi dev. Dur bir dakika. ayağa fırladı. O öfkeli haliyle bütün kulübeyi kaplamış gibiydi. Darziler duvar dibine sinmişlerdi korkuyla. Dev, yani siz şimdi diye kükredi. Bu çocuğun, bu çocuğun hiçbir şey bilmediğini mi söylüyorsunuz? Hiçbir şey. Harry ipin ucunun biraz kaçtığını düşündü. Ne de olsa okula gidiyordu. Notları da hiç fena sayılmazdı. Bir takım şeyleri biliyorum dedi. Toplama, çıkarma gibi şeyleri pekala yapabilirim. Ama Hagrid elini şöyle bir salladı havada. ''Bizim dünyamız hakkında yani.'' dedi. ''Senin dünya, benim dünyam. Ana babanın dünyası.'' ''Ne dünyası?'' Hagrid patlamak üzereydi sanki. Darzi diye gürledi. beyaz kesilmiş Vernon işte ''Şey, mey.'' gibisinden bir şeyler mırıldandı. Heriye şaşkınlıkla baktı Hagrid. ''Ana babanı biliyorsundur elbet.'' dedi. ''Ünlü kişiler onlar.'' Sen de ünlüsün. Ne? annemle babam... Ünlü müydü yani? Bildiğin yok. Bildiğin yok. Hagrid deli deli bakışlarını Harry'e dikti. Parmaklarını saçlarına geçirdi. Kim olduğunu bilmiyor musun? dedi sonunda. Vernon işte sesine kavuştu birdenbire. Dur... diye buyurdu. Dur bakalım efendi. Çocuğa bir şey söylemeni yasaklıyorum. Vernon Dursley'den... Daha yüreklisi bile. Hagrid'in kendisinin bakışının tir tir tir tirardı. Hagrid konuştuğunda söylediğinin her öcesi, hecesi öfkeyle zangır diyordu. Demek hiç söylemediniz ona. Dumbledore'un bıraktığı mektupta yazılanları anlatmadınız. Oradaydım ben. Dumbledore'un bıraktığını kendi gözlerimle gördüm. Darzee'yi. Demek bunca yıl ondan sakladınız. Harry ne sakladılar benden diye sordu merakla. Vernen işte Telasa. Dur, yasaklıyorum sana diye bağırdı. Petunia teyzenin korkudan nefesi tıkandı. Ne alt ederseniz edin ikinizde'' dedi Hagrid. Heri, sen bir büyücüsün. Kulübede sessizlik çöktü. Sadece uğuldayan rüzgarla denizin sesi duyuldu şimdi. Soluğunu tutarak "Neyim?" dedi Heri. Hagrid, artık daha da çöken, daha da inilleyen kanepeye oturarak Büyücüsün elbet, dedi. Azıcık eğitilirsen hem de kralı olursun. Öyle bir ana baba her çocuğa nasip olmaz. E artık şu mektubunu okumanın vakti geldi. Harry sarımsız zarfı almak için elini uzatabildi sonunda. Üstünde zümrüt yeşili, mürekkeple Mr. Harry Potter. Giriş katı, kayalar üstündeki kulübe. Deniz yazılıydı. Mektubu çıkarıp okudu. Hogwarts Cadılık ve büyücülük okudu. Müdür Albus Dumbledore Merlin nişanı Büyük usta, yüksek cadı Baş şiirbaz, yüce başbuğ Uluslararası Büyücüler Konfederasyonu Sayın Mr. Potter Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda Yerinizin ayrılmış olduğunu Size bildirmekten mutluluk duymaktayız Gerekli kitap ve gereçlerin listesi ilişikte sunulmuştur Ders yılı 1 Eylül'de başlamaktadır Baykuşunuzu 31 Temmuz'dan önce Göndermenizi dileriz Sevgilerimizle Minerva McGonagall, müdür yardımcısı. Herinin kafasında havai fişekler gibi patlamaya başladı sorular. Önce hangisini soracağına karar veremiyordu. Birkaç dakika sonra kekeleyerek, ''Ne demek bu? Baykuşumu bekliyorlar ne demek?'' diye sorabildi. ''Vay canına, şimdi aklıma geldi.'' diye bağırdı Hagrid. Elini alnına öyle bir vurdu ki bu vuruşla bir atlı arabayı devirebilirdi. Paltasının içindeki bir başka cepten bir baykuş, gerçek, canlı, azıcık perisen görüntüsü bir baykuş, uzun bir tüy kalem, bir tabakada perşömen kağıdı çıkardı. Dili dişlerinin arasında birkaç satır çiziktirdi. Harry tepesinden bakarak tersten okudu. ''Sayın Mr. Dumbledore, Harry'nin mektubu verildi. Yarın onu alacaklarını almaya götürüyorum.'' ''Hava felaket, umarım iyisinizdir.'' ''Hagrid.'' Hagrid notu kıvırdı. Baykuş'un gakasına tutuşturdu. Kapıya gidip fırtınaya attı Baykuş'u. Sonra dönüp sanki telefonla konuşmak gibi sıradan bir iş yapmışçasına oturdu. Harry ağzının bir karışı açık olduğunu fark etti. Hemen kapattı onu. Nerede kalmıştım? Dedi Hagrid. Ama o anda Vernon işte yüzü hala kül rengi, şöminenin ışığına yaklaştı öfkeyle. Gitmiyor, dedi. Hagrid homurdandı. ''Görelim bakalım. Senin gibi şişko bir muggle onu nasıl durduracakmış?'' dedi. Harry ilgiyle ''Bir ne?'' dedi. ''Bir muggle'' dedi Hagrid. ''Onun gibi büyü dışı insanlara öyle deriz biz. Sen de amma tali varmış ya. Ömründe gördüğüm en sok atılmamış muggle ailesinde büyümüşsün.'' Vernon işte. ''Onu aldığımızda bütün bu saçmalıklara son vereceğimize yemin etmiştik.'' dedi. ''Onu bundan sıyıracağımıza, sihirbazlık denen şeyden. ''Biliyordunuz öyleyse'' dedi Harry. ''Sihirbaz olduğumu siz de biliyor muydunuz?'' Petunia teyze ansızın ''Biliyorduk'' diye bağırdı. ''Biliyorduk tabii, biliyorduk. O hınzır kardeşim, o hınzır kardeşim başka bir şey miydi yani ''Sen ne olacaktın?'' O da bir mektup aldı böyle. Sonra ortadan yok olup oraya gitti. Okul dedikleri yere. Tatillerde geliyordu eve. Cepleri kurbağa yavrularıyla dolu... Çay fincanlarını fareye çeviriyordu. Onu olduğu gibi garip bir yaratık olarak gören tek kişi bendim. Ama annemle babama sorsanız yere göğe koyamadıkları liriydi o. Ailede bir cadı olmasından gurur duyuyorlardı. Derin bir soluk almak için durdu. Sonra içini boşaltmayı sürdürdü. Anlaşılan bütün bunları söylemek için yıllardır bekliyordu. Sonra Potter'la tanıştı okulda. Kaçıp evlendiler. Sen doğdun. Biliyordum senin de onlar gibi olacağını. Onlar gibi tuhaf. Onlar gibi anormal. Sonra da bağışta beni. Gitti kendini havaya uçurttu. Sen de başımıza kaldın. Harry bembeyaz kesilmişti. Bir şey söyleyecek gücü bulur bulmaz. Havaya mı uçurtturdu? dedi. Araba kazasında öldüklerini söylemiştiniz bana. Araba kazası ha? diye kükredi Agret. Öylesin öfkeyle fırlamıştık ki yerinden. Dar ziller köşelerine sindiler yine. Lily ile James Potter... Araba kazasında ölecek kişiler mi? Saçmalık bu. Palavra. Bizim dünyamızda herkes onu biliyor. Ama daha Harry'nin kendi geçmişinden bile haberi yok. Harry, niye, ne oldu? Diye sordu hemen. Hagrid'in yüzündeki öfke silindi. Ansızın bir endişe aldı onun yerine. Alçak, üzgün bir sesle. Bunu beklemiyordum dedi Hagrid. Dumbledore söylediydi zaten. Sana ulaşmak güç olacak dediydi. Hiçbir şeylik de bilmediğini söylediydi. Ah Harry, bunu dosdoğru anlatacak adam ben miyim bilemiyorum. Ama biri çıkıp anlatmalı. Bir şey bilmeden de Hogwarts'a gidemezsin. Darzizlere ters ses baktı. E anlatacağım kadarını öğrenirsin hiç olmazsa. Ama bak, her bir şeyi de anlatamam. Koskoca bir esrar bu, bir kısmı. Oturdu, ateşe baktı birkaç saniye sonra. Sanırım dedi. Her şey bir adamla başlıyor. Adı olacak iş değil. Adından haberim bile yok. Dünyada herkes biliyor onu. Kimi? Şey mecbur kalmadıkça adını ağzıma almam. Kimse almaz. Neden? Hoppala insanlar hala korkuyor Harry. Vay canına amma zormuş bu. Neyse bir büyücü vardı. Sapıttı. Ama tam sapıttı. Daha da beter. Beterim beteri. Adı Hagrid yutkundu ama tek kelime çıkmadı ağzından. Harry, ''İstersen yaz'' diye önerdi. ''Yok, beceremem. Peki, Voldemort.'' Hagrid ürperdi. ''Adını söyletme bir daha. Neyse. Bu, bu büyücü aşağı yukarı 20 yıl oluyor.'' Kendisine yandaş arama, aramaya koyuldu. Buldu da, kimi korkuyordu, kimi de onun gücünden bir parça kapmaya bakıyordu. Güçlüydü güçlü olmasına. Karanlık günler, Heri. Kime güveneceğini bilmiyordun. Tanımadığın cadılara, büyücülere açılmayı göz alamıyordun. Korkunç şeyler oldu. Her şeyi ele geçirdi. Kimileri karşı koydu elbet. Onları da öldürdü. Canavarlık. Tek güvenli yerden biri Hogwarts'tı. Kim olduğunu bilirsin senin. Korktuğu tek adam Dumbledore'du. Okulu ele geçirmeyi göz alamadı. O sırada göze alamadı diyelim. Senin anan baban görüp göreceğim en esaslı büyücülerdendi. Hogwarts'ın en parlak öğrencileriydi onlar. İşin esrarı da bu da zaten. Kim olduğunu bilirsin sen, belki de bu yüzden onlara hiç mi hiç yanaşmadı? İkisinin de Dumbledore'a yakın olduğunu, karanlık yanlı bir alışverişli olmadığını biliyordu herhalde. Belki de onları kandırırım diye düşündü. Belki de yolundan çekilsizden istiyordu. Herkesin tek bildiği on yıl önce cadılar bayramında senin de yaşadığın köye damlamasıydı. Bir yaşındaydın sen. Evinize geldi. Sonra da... Sonra da... Hagrid kirli mi kirli? Leke içinde bir mendil çıkardı ansızın. Sis düdüğüne benzer bir sesle sümkürdü. Özür dilerim dedi. Ama acı bir şey bu. Ana babanı tanırım. Onlardan iyisini bulamazdın dünyada Her neyse Kim olduğunu bilirsin sen Onları öldürdü Sonra da asıl hesap burada işte Seni öldürmeye kalktı Temiz iş yapmak istiyordu herhalde Ya da adam öldürmek hoşuna gidiyordu Ama beceremedi Alnındaki o izi Hiç merak ettin mi Sıradan bir kesik değil o Güçlü bir kötülük dokundu muydu olur Ana babanın Evinizin bile icabına baktı ama sana dokunamadı. Bu yüzden ünlüsün Harry. Verini öldürmeyi hakkına koysun. O kimse sağ kalamazdı. Bir tek sen yaşadın. Zamanın en iyi cadılarını, büyücülerini öldürdü. McKinnon'ları, onları Privat'ları. Sen ise bir bebektin daha. Sağ kaldın. Harry'nin kafası dayanılmaz acılar içindeydi şimdi. Hagrid'in anlattıkları sona ererken... O göz kamaştırıcı yeşil ışığın çaktığını gördüğüne. Daha önce hatırlamadığı kadar açık biçimde bir şey daha hatırladı. Kendini bildi bileli ilk kere tiz, soğuk, zalim bir kahkayı. Hagrid üzüntüyle ona bakıyordu. O yıkık evden ben kendim çıkardım seni. Dumbledore'un buyruğuyla. Seni bu salaklara getirdim. Hepsi palavra dedi Vernon enişte. Helis ışığıydı. Dazilerin orada olduklarını unutmuştu sanki. Vernon işte cesaretini toplamışa benziyordu. Hakit'e bakıyordu öfkeyle. Yumruklarını sıkmıştı. ''Şimdi beni dinle çocuk.'' Diye umurdandı. ''Sende garip bir şey olduğunu ben de kabul ediyorum. Adam akıllı bir sopa bunun hakkından gelirdi belki. Annenle baban için anlatılanlar ise... Evet, acayip kişilerdi onlar. Bunu yastırmanın bir anlamı yok. Bana sorarsan... Dünya onlarsız daha iyi. Akıllarına eseni yaptılar. O garip büyücüler arasına karıştılar. Tam da düşündüğüm gibi oldu. Böyle karanlık bir sonla karşılaşacaklarını hep biliyordum. O anda kanepeden fırladı Hagrid. Paltasının içinden eski püskü pembe bir şemsiye çıkardı. Onu Vernon enişteye kılıç gibi sallayarak ''Ayağını denk kal Darcy'' dedi. ''Ayağını denk al. Tek laf daha edersen.'' Sakallı bir dev tarafından şemsiyeyle şişlenmeyi göze alamayan Bernan işte cesaretini bir anda yitirdiğine. Duvar dibine sığınıp suslu. Ağır ağır soluyarak "Ha şöyle." dedi Hagrid. Kanepeye oturdu. Kanepe bu kere iyice çöktü artık. Bu arada sorulacak yüzlerce soru geliyordu Herin hakkında. Peki Vol, özür dilerim. Yani kim olduğunu bilirsin sen. Ne oldu? Güzel soru Harry. Yok oldu. Kayıplara karıştı. Seni öldürmek istediği gece. Sen de böylece daha ünlü oldun. Anlıyorsun ya. En büyük eşrar bu. Gittikçe güçleniyordu. Niye çekip gitti? Rivayete bakılırsa ölmüş. Bana sorarsan palavra'nın daniskası. Ölecek kadar insanlık yoktu içinde. Bir rivayete bakılırsa da hala turp gibi pusuya yatmış... Ama ona da inanmıyorum. Yandaşları bize katıldılar yine. Kimileri sanki derin bir uykudan uyanmış gibi. Dönecek olayı öyle yapmazlardı. Çoğumuz yaşadığına inanıyoruz. Ama gücü mücü kalmamış diyoruz. Artık bu işi götüremeyecek kadar zayıflamıştır. Sende bir şey var Harry. Onun sonunu da bu yazdı. Hiç hesaplamadığı bir şeyle karşılaştı o gece. Neydi bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama seninle ilgili bir şey onun canını okudu. Hagrid gözlerinde parıldayan bir sıcaklıkla saygıyla baktı Heri'ye. Ama Harry gurur duyup sevineceğini bu işte korkunç bir yanlışlık olduğunu düşünüyordu. Büyücü mü? Kendisi mi? Nasıl büyücü olabilirdi ki? Bütün yaşamını Dadi'nin yumruklarına, Petunia teyzeyle Vernon eniştenin aşağılamalarına katlanarak geçirmişti. Eğer bir büyücü olsaydı, Kendisini dolaba her kapamaya kalkışlarında onlar da sihirli birer kurbağa dönüşmezler miydi? Bir zamanlar dünyanın en büyük sihirbazını alt etmişti demek. Peki nasıl olmuştu da Dudley onun boyuna top gibi tekmeleyip durmuştu? Hagrid dedi usulca. Galiba bir yanlışlık yaptın. Ben büyücü olamam. Hagrid'in kıkırdadığını görünce şaşırdı. Büyücü değilsin ha. Korktuğunda ya da öfkelendiğinde hiç mi olmadık şeylerin gerçekleşmesine yol açmadın? Ateşe baktı Harry. Şimdi düşünüyordu da ne zaman teyzesiyle eniştesini çilden çıkartacak garip bir şey olduysa Harry ya tedirgindi ya da öfkeli. Daha de tarafından kovalanırken artık nasıl olduysa kendini damda buluvermişti. O gülünç tıraşla okula gitmeye utanırken saçları uzayıvermişti. Hele Dudley son keresinde kendisine vurduğunda öcünü almamış mıydı? Hem de farkına bile varmadan. Onun üstüne bir boa yılanı salmamış mıydı? Gülümseyerek Hagrid'e baktı. Onun da sevgiyle ışıl ışıl gülümsediğini gördü. Gördün mü? dedi Hagrid. Harry Potter büyücü değil ha. Bak bakalım Hogwarts'a bir anda nasıl üne kavuşacaksın? Ama Vernon enişteninin kolay kolay teslim bayrağı çekmeye niyeti yoktu. Gitmiyor demedim mi sana? diye tısladı. Stonewall hayata gidecek. Gittiğine de şükredecek. O mektupları okudum. Bir sürü ıvır zıvır gerekiyormuş. Büyük kitapları asalar. Hagrid, gitmek isterse senin gibi koca bir muggle onu durduramaz, diye kükredi. Lily ile James Potter'ın oğullarının Hogwarts'a gitmesini engelleyeceksin ha. Kafayı üşütmüşsün sen. Onun adı daha doğar doğmaz ezber edilmişti. Dünyanın en iyi cadıcılık ve büyücülük okuluna gidecek. Yedi yıl sonra kendi kendine bile tanıyamaz. Kendi akranlarıyla yaşayacak. O kadar da değişiklik olsun artık. Hogwarts'ın görüp göreceği en büyük müdür yetiştirecek onu. Albus, Dumbledore. Ona hokkabazlık öğretmesi için kafadan çatlak sersem bir itiyara para mara veremem. Diye bağırdı. Vernon işte. Ama çok ileri gitmişti artık. Hagrid... Şemsiyesini kaptığı gibi onun kafasına indirdi. Sakın diye gürledi. Al bu İstanbul'dor için benim yanımda kötü bir laf etme. Şemsiyesini havada unlatarak Daddi'ye doğru uzattı. Eflatun bir ışık çaktı. Hava fişi, havai fişeği gibi bir ses duyuldu. Tiz bir ciyaklama. bir saniye sonra da Daddi oracıkta ellerini tombul poposuna kenetlemiş dans ediyor. Bir yandan da acı içinde uluyordu. Sırtını onlara döndüğünde pantolonundaki bir delikten fırlamış kıvırcık bir domuz kuyruğu gördü Harry. Vernon enişte kükredi. Petunia teyzeyle Dudley'i öteki odaya sürükken devşet içinde son bir kere baktı Hagrite Kapıyı çarparak kapadı. Şemsesine baktı Hagrid. Sakalını sıvazladı. Pişmanlıkla. Keşke kendimi tutsaydım dedi. Ama olacağı varmış. Domuza çevirmek istediydim onu. Ama zaten domuzun tekiydi. Bana fazla bir iş düşmedi. Çalı gibi kaşlarının altından Harry'e bir göz attı. Aramızda kalsın. Bunu Hogwarts'ta kimseye söylemezsen memnun olurum dedi. Doğrusunu istersen benim şey... Büyü yapmamı istemiyorlar. Azıcık yapmama izin verdiler. Seni izleyeyim. Mektupları ulaştırayım diye. Bu işi üstüme almayı da on için istedim. Heri. ''Büyü yapmana neden izin vermiyorlar?'' diye sordu. ''Şey, ben de gittiydim Hogwarts'a. Ama, ama ne yalan söyleyeyim, kovuldum. Üçüncü yılımda, asamı kırdılar. Ortadan ikiye böldüler. Ama Dumbledore bekçi olarak tuttu beni. Büyük adam Dumbledore. ''Niye kovdular seni?'' ''Yüksek sesle, geç oldu artık, yarın çok işimiz var.'' dedi Hagrid. ''Kente gitmemiz gerek, kitap falan alacağız.'' Kalın siyah paltosunu çıkarıp heriye fırlattı. Gir altına dedi. Azıcık kıpraşırsa kafanı takma. Galiba ceplerden birinde bir çift sıçan olacak. Beşinci bölüm Diagon yolu Harry ertesi sabah erkenden uyandı. Ortalığın aydınlandığını biliyordu. Ama yine de gözlerini sımsıkı kapalı tuttu. Kendi kendine kesin bir biçimde. Bir düştü bu dedi. Hagrid adında bir dev gördüm düşümde. Geldi. Büyücülük kokuna gideceğimi söyledi. Gözlerimi açınca kendimi evdeki dolapta bulacağım. Bir şey hızlı hızlı vurulduğunu duydu ansızın. Yüreği daralarak. İşte Petunia teyze. Kapıya vuruyor. Diye düşündü. Yüreği sıkıştı. Ama gözlerini açmadı yine. Düş öyle güzeldi ki. Tak tak tak. Peki diye mırıldandı. Kalkıyorum. Doğruldu. Doğrulur doğrulmaz da... Hagrid'in ağır paltosu düştü üstünden. Kulübe güneş içindeydi. Fırtına dinmişti. Hagrid kırık kanepede uyumaktaydı. Pencerede de bir baykuş vardı. Gagasına bir gazete sıkıştırmış pençesiyle cama vuruyordu. Ayağı fırladı heri. Öylesine mutluydu ki. Sanki içinde kocaman bir balon şişiyordu. Dost doğru pencereye gidip cama açtı. Baykuş içeri süzüldü. Gazeteyi hala uyumakta olan Hagrid'in üstüne bıraktı. Yere kondu sonra Hagrid'in paltosuna saldırdı Yapma Baykuş'u kovalamaya çalıştı Harry. Ama baykuş öfkeyle gagasını gösterdi ona Paltoyu dedikle sürdürdü Harry yüksek sesle Hagrid dedi Bir baykuş var Kanepeye doğru parasını ver Diye umurdandı Hagrid Ne gazete getirdi ya Para istiyor ceplerime bak Haggit'in paltası ceplerden oluşmuştu sanki. Anahtar desteleri, tüfek saçmaları, iplik yumakları, nane şekerleri, çay poşetleri. Sonunda bir avuç garip görünümlü bozukluk çıkardı Harry. Haggit uykulu uykulu. ''Beş kunut ver ona.'' dedi. ''Kunut mu?'' ''O küçük bronzlardan.'' Harry küçük bronz paralardan beş tane saydı. Parayı koyabilsin diye küçük deri bir kese bağlı... Bacağını uzattı Baykuş. Sonra açık pencereden uçup gitti. Hagrid yüksek sesle esnedi. Doğruluk yerinde. En iyisi biz yola düşelim Harry. Yapılacak çok iş var bugün. Daha Londra'ya gidip okul malzemesi alacağız. Harry büyücü paralarını çevirip çeviriyor, onlara bakıyordu. Bir şey gelmişti hakkına. Gelir gelmez de içindeki balon püftiye diye södüm vermişti. Şey, Hagrid... Koca çizmelerini giymekte olan Hagrid. ha, dedi. Hiç param yok. Dün gece verilen enişteyi de duydun. Okula gidip büyü öğrenmem için para vermeyecek. Ayağa kalkıp kafasını kaşıyarak. Merak etme dedi Hagrid. Ana baban sana bir şey bırakmadılar mı sanıyorsun? Ama evleri yerle bir olduysa. Altınlarını evde tutmuyorlardı ki yavrum. İlk durağımız Gringotts. Büyücüler Bankası. Bir sosis alsana. Daha kas kaskatı olmamış. Eh ben de senin doğum günü pastandan bir lokmayı yiyeyim bari. Büyücülerin bankaları mı var? Bir tek Gringotts. Cin cüceler işletiyor. Harry elindeki sosis parçasını yere düşürdü. Cin cüceler mi? Ha, Benden söylemesi. Soymaya heveslenmek için adamın fıttırması gerek. Cin cücelere bulaşılmaz Harry. Bir şeyi emanet etmek istiyorsan... Gringos dünyanın en güvenli yeri Hogwarts'ı saymazsak Zaten Gringos'a gidecektim Dumbledore dediydi Hogwarts'ın bir işi için Şöyle bir kabarda Hagrid Önemli işleri bana yükler hep Seni götürmek Gringos'tan bir takım şeyler almak Anlıyorsun ya bana güvenir Her şey adım mı? Hadi öyleyse Harry kayaya kadar Hagrid izledi Hava oldukça açıktı şimdi Deniz güneş ışığıyla parlıyordu. Vernon eniştenin tuttuğu kayık hala oradaydı. Fırtına yüzünden suyla dolmuştu. Harry çevrede bir başka kayık aranarak ''Nasıl geldin buraya?'' diye sordu. ''Uçtum'' dedi Agit. ''Uçtun mu?'' Ha. Sonra konuşuruz bunu. Şimdi yanında sen varken büyü yapmama izin yok.'' Kayığa bindiler. Harry Agit'e bakıyordu hala. Onun nasıl uçtuğunu gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Hagrid çoğu zaman yaptığı gibi Harry'e yan gözle bakarak ''Şimdi kürek daha iyi olacak yani.'' dedi. ''Ben tutup da şey, işleri azıcık hızlandırsam bundan Hogwarts'a söz etmezsin değil mi?'' Biraz daha büyü görme hevesine kapılan Harry ''Elbette etmem.'' dedi. Hagrid pembe şemsiye çıkardı yine. Ucuyla kayığın kenarına iki kere vurdu. Karaya doğru hızla ilerlemeye başladılar. Harry, Gringos'u soymaya kalkışmak için adamın niye fıttırması gerek? diye sordu. Büyüler, tılsımlar, dedi Hagrid. Konuşurken gazetesini açtı. Kasaları ejderhalar koruyormuş. Üstelik bir de yolu bulacaksın. Gringos, Londra'nın yüzlerce kilometre altında. Metronun ta altında. Orayı soyup malı götürsen bile çıkıncaya kadar açlıktan ölürsün. Hagrid, gazetesini Gecek postasını okurken... Harry oturmuş düşünüyordu. Vernon enişte insanların bu işi yaparken rahat bırakılmalarını söylerdi hep. Ama hiç de kolay değildi bu. Kendini bildi bileli Harry'nin kafasında hiç bu kadar çok soru doğmamıştı. olmamıştı. Hagrid sayfaya çevirerek Sihir Bakanlığı her zamanki gibi işleri karman çorman ediyor dedi. Harry kendini tutamadı artık. Sihir Bakanlığı da mı var? diye sordu. Elbet dedi Hagrid. Dambuların bakan olmasını istedilerdi. Ama Hogwarts'ı bırakmak istemediği için bakanlık İhtiyar Cornelius'u Fuça kaldı. Gelmiş geçmiş en büyük beceriksiz. Her sabah baykuşlar sallıyor. Dumbledore'a öğüt istiyor. Peki ama Sihir Bakanlığı'nın görevi ne? Asıl görevi ülkede cadıların, büyücülerin olduğu muggıllardan gizlemek. Neden? Neden mi? Neden olacak Harry? Herkes sorunlarını çözmek için büyü peşinde koşar da ondan. Yok yok. Biz bize kalalım daha iyi. O sırada usulca rırtıma çarptı kayık. Hagit gazetesini katladı. Taş basamakları tırmanıp sokağa çıktılar. Küçük kentte istasyona doğru yürürlerken gelip geçenler gözlerini Haggit'e tıkıyorlardı. Heri suslayamıyordu onları. Herkesten en az iki kat uzun olması bir yana park metre gibi sıradan şeyleri göstererek yüksek sesle ''Gördün mü şunu Harry?'' diyordu. Muggle'larda kafalarını nelere çalıştırıyor. Onu ayak uydurmak için koşmak zorunda kalan Harry soluk soluğa Hagrid dedi. Gringos'ta ejderhalar olduğunu mu söylemiştin? Ee, rivayet öyle dedi Hagrid. Of bir ejderham olmasını amma da isterdim. Ejderhan olmasını mı isterdin? Çocukluğumdan beri geldik işte. İstasyona varmışlardı. Beş dakika sonra bir tren kalkacaktı Londra'ya. Magal parası dediği şeye akıllardı Amen Hagrid. Biletleri alsın diye banknotları Heriye verdi. Herkes trende daha çok baktı onlara. Hagrid iki koltuk kaplıyordu. Oturduğu yerde kanarya sarısı silk çadırına benzer bir şey önüne koyuldu. İlmekleri sayarak, mektubun yanında mı diye sordu Heriye. Heriye cebinden parşömen zarfı çıkardı. İyi dedi Hagrid. Sana gereken şeylerin bir de listesi olacak. Harry bir gece önce gözünden kaçmış ikinci bir kağıda açarak okudu. Hogwarts Cadılcılık ve Büyücül Kokulu Forma Birinci sınıf öğrenciler için gerekli eşyalar. Üç takım düz iş şüphesi siyah, sivri uçta düz bir gündelik şapka siyah, bir çift koruyucu eldiven, ejderha derisi ya da benzeri, kışlık bir pelerin siyah, gümüş tokalı, bütün öğrencilerin elbiselerinde adları yazılı künyeler olacaktır. Ders kitapları Bütün öğrenciler aşağıda belirtilen kitaplardan birer tane edinecektir. Birinci sınıflar için temel büyüler kitabı Miranda Gojk Sihir Tarihi Batıda Bakşıt Sihir Kuramı Adalbert Weffling Biçim Değiştirme İçin İlk Adım Emerick Switch Binbir Büyülü Ot ve Mantar Filda Spor Sihirli Yiyecek ve içecekler. Arsenius Jigger Fantastik Canavarlar Nelerdir? Nerede Bulunurlar? Nevt Scamander Karanlık Güçler Kendini Savunma El Kitabı Quentin Trimble Öteki Gereçler Asa Bir Kazan Kalaylı Orta Boy Bir Takım Cam Ya Da Kristal Şişe Bir Teleskop Bir Takım Pirinç Ölçek Öğrenciler Bir Baykuş Ya Da bir kedi ya da bir kurbağa getirebilirler velilerin dikkatine, birinci sınıf öğrencilerinin süpürgelerini kullanmaları yasaktır Harry şaşkınlıkla bütün bunları Londra'da bulabilir miyiz diye sordu gideceğin yeri biliyorsan elbet dedi Hagrid Harry Londra'ya hiç gitmemişti Hagrid yolu biliyor gibiydi ama daha önce hep alışılmazlık biçimlerde yolculuk ettiği de apaçık ortadaydı Metoda turnike sıkıştı. Çilene binince de koltukların küçüklüğünden çok ağır gittiklerinden yakındı. Kırık dökük bir yürüyen merdivenden çıkıp da kendini iki yanı mağazalar sıralı cıvıl cıvıl bir yola attıklarında Muggle'lar büyüsüz nasıl beceriyorlar aklı mermiyor dedi. Öylesine iyiydi ki Hagrid, kalabalığı kolayca yarıyordu. Herinin bütün yaptığı onun hemen arkasından yürümekti. Kitapçıların, müzik mağazalarının hamburger büfelerinin, sinemaların önden geçtiler. Ama hiçbir yerde büyülü asallar satıldığına dair bir belirti yoktu. Sıradan insanlarla dolu, sıradan bir sokaktı bu. Kilometrelerce aşağıda büyücülerin altın yığınları gömülü müydü gerçekten? Büyük kitapları, süpürgeler satan dükkanlar var mıydı? Yoksa bütün bunlar dazilerin başlarının altına çıkan koca bir şaka mıydı? Harry, Darzy'lerin gülmekte uzaktan yakından ilgileri olmadığını bilmeseydi, öyle düşünürdü belki. Yine de Hagrid'in anlattıkları da pek inanacak gibi değildi. Ama Harry ister istemez ona güveniyordu. Hagrid durarak, ''İşte'' dedi, ''Çatlak kazan, ünlü bir yerdir. Ufacık, köyne bir birahaneydi burası.'' Hagrid eliyle göstermesiydi, Harry farkına bile varmayacaktı onun. Hızla gelip geçenler birahaneye bakmıyorlardı bile. Bir yanında küçük kitapçıdan öteki yanındaki plakçıya kayıyordu gözleri. Çatlak kazanı sanki hiç görmüyorlardı. Garip bir duygu yandı herin içinde. Sanki bir birhaneyi sadece Hagrid'de kendisi görmekteydi. Daha bu duygusunu dile getiremeden Hagrid onu içeriye sürükledi. Ünlü bir yer için çok karanlıktı çatlak kazan. Dökülüyordu. Bir köşede 3-5 yaşlı kadın oturmuş beyaz şarap içiyordu. İşlerinden biri upuzun bir pipo üttürmekteydi Silindir şapkalı ufak tefek bir adam, saçları iyice dökülmüş yapış yapış bir cevize benzeyen yaşlı barmenle konuşuyordu. İçeri girdiklerinde mırıltılar durdu. Herkes Hagrid'i tanıyor gibiydi. El sallayıp gülümsediler ona. Barmen bir kadeye uzanarak, ''Her zamankinden mi Hagrid?'' dedi. Hagrid, koca elini elini sırtına vurup onu sende eterek, ''İçemem Tom'' dedi. Hogwarts görevi başındayım. Gözlerini Harry'e dikerek ''Yoksa'' dedi barman. ''Sakın bu, bu'' Çatlak kazan derin bir sessizliğe gömüldü birdenbire. Yaşlı barman. ''Vay canına'' diye fısıldadı. ''Harry Potter ne büyük bir onur'' Tezgahın arkasından fırladı. Gözleri yaşlı Harry'nin yanına koşup elini yakaladı. ''Hoş döndünüz Mr. Potter, hoş döndünüz'' Harry ne diyeceğini bilemedi. Herkes ona bakıyordu. Pipolu kadın söndüğünün farkında bile olmadan piposunu püfleyip duruyordu. Işıl ışıldı Hagrid. Derken iskemle gıcırtıları yükseldi. Harry kendini çatlak kazanda herkesle tokalaşırken buldu. Ben Doris Crawford Mr. Potter sonunda sizi gördüğüme inanamıyorum. Öyle mutluyum ki Mr. Potter öyle mutluyum ki. Hep elinizi sıkmak istemiştimdir kalbim duracak Nasıl sevindim anlatamam Mr Potter. Adım Diggle. Dudley Sizi daha önce görmüştüm dedi Hered. Dudley heyecandan heyecanla şapkasını düşürdü. Bir mağazada bana selam vermiştiniz. Çevresindekilere bakarak "Hatırlıyor!" diye bağırdı Dudley "Duydunuz mu? Beni hatırlıyor." Hered herkese tokalaştı da tokalaştı. Doris Craigfurt tokalaştıktan sonra hep sıraya giriyordu yine. Soluk yüzlü bir delikanlı tedirgin tedirgin yaklaştı. Gözlerinden biri seyiriyordu. ''Profesör Quirrell'' dedi Hagrid. Harry, Profesör Quirrell Hogwarts öğretmenlerden biri. Harry'nin eline yapışarak p p, -P diye kekeledi Profesör Quirrell. ''Sizi tanıdığıma ne kadar sevindim anlatamam.'' Ne tür bir öğretiyorsunuz Profesör Curiel? Ka ka karanlık sanatlara karşı savunma diye mırıldandı Profesör Curiel. Şimdi bu konu üstünde durmak istemiyordu sanki. Si sizin için ge gerekmez ha? Po po po Potter. Tedirgin tedirgin güldü. Ma ma Malzemeyi ne alacaksınız herhalde? Be be ben de vampirler üstüne bir kitap almaya karar verdim. Vampir sözünden bile tüyleri üpermişe benziyordu. Ötekiler Profesör Curiel'ın Harry'i esir almasına izin vermediler. Hepsinden kurtulmak ise yaklaşık 10 dakika sürdü. Sonunda Hagrid bütün o görüntüden sesini duyurabildi. Gitmemiz gerek. Alacak çok şey var. Hadi Harry. Doris Gregford, Gregford Harry'nin elini son kere sıktı. Öne düştü Hagrid. Tezgahın arkasından geçip İçinde bir çöp tenekesiyle ayrı kodlarından başka bir şey olmayan, duvarlarla çevrili küçük bir avluya çıktılar. Hagrid eliye sırıttı. Söylemedin miydi sana? Nasıl ünlü olduğunu söyledim de. Seni görünce Profesör Curran'ın bile eli ayağı tutuldu. Laf aramızda hep zangır zangır titrer. Hep tedirgin midir böyle? Ha elbet. Zavallıcık. Parlak seka. Kitaplardan çalışıp öğrenirken iyiydi. Bir şey yoktu. Ne zaman ki bir yıl izin alıp uygulamaya geçti, kara ormanda vampirlerle karşılaşmış. Öyle diyorlar. Cadolozun tekiyle de başı derde girmiş. Ondan sonra eskisi gibi olamadı artık. Öğrencilerinden korkar. Kendi öğrettiği dersen bile korkar. Hayda, nerede benim şemsiyem? Vampirler, cadolozlar. Kafası karışık olmuş derini. O arada Hagit çöp tenekesinin yanındaki duvarda tuğlaları saymaya koyulmuştu. Üç yukarı, iki sağ diye mırıldandı. Tamam, çekil biraz eli. Şemsesin ucuyla duvara üç kere vurdu. Dokunduğu tuğla şöyle bir titredi, oynadı. Küçük bir delik belirdi ortasında. Delik büyüdü, büyüdü. Bir saniye sonra Hagrid'in bile geçirebileceği kemerli bir geçitteydiler. Geçit kıvrıla kıvrıla uzayıp, gözden yok olan taş düşeli bir sokağa çıçılıyordu. Diagon yoluna hoş geldin, dedi Hagrid. Harry'nin şaşkınlığı karşısına sırıttı. Kemerin altından geçtiler. Harry kafasını çevirip arkasına baktı hemen. Delik bir anda kapanmış, kemer yine sapasağlam bir duvar vermişti. En yakın dükkanın önündeki kazanlar gün ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Üstlerindeki tabelada kazanlar her boy, bakır, pirinç, kalay, gümüş, otomatik karıştırmalı, katlanır yazılıydı. ''Bir tane alacağız sana'' dedi Hagrid. Ama önce parayı almamız gerek. Keşke sekiz gözüm daha olsaydı diye düşünüyordu Harry. Sokakta yürürken başını her yana çeviriyor. Bir anda her şeyi görmeye çalışıyordu. Dükkanları, önlerindeki eşyaları, alışveriş eden insanları. Tombil bir kadının yanından geçtiler. Kadın aktarın önünde başını iki yana sallayarak söyleniyordu. Ejderha yeri. gramı on yedisi kıl. Çıldırmış bunlar. Üstünde binbir çeşit baykuş dükkanı Yırtıcı, huysal, boz, kahverengi, kar beyazı baykuşlar yazan karanlık bir dükkandan belli belirsiz baykuş ötüşleri geliyordu. Harry'nin yaşıtı birkaç çocuk burunlarının süpürgelerin sergilendiği bir vitrine yapıştırmışlardı. Harry işlerinden bildiğin, bak dediğini duydu, yeni Nimbus 2000 bundan hızlısı yok. Cübbe satılan teleskop satılan, Harry'nin daha önce hiç görmediği garip gümüş gereçler satılan dükkanlar. Yarasa dalaklarıyla, yılan balığı gözleriyle dolu fıçıların, cilt cilt kitap yığınlarının, tüy kalemlerin, parşömen rulolarının, iksir şişelerinin, ay kürelerinin sergilendiği vitimler. Green Ghost dedi Hagrid. Öteki küçük dükkanların tepesinde yükselen kar beyazı bir binaya gelmişlerdi. Pırıl pırıl tunç kapılarının önünde sarmalı kızıl üniformasıyla bir, evet bir cüncüce bu dedi Hagrid. Beyaz taş verdi ve çıktılar sessizce. Cin cüce Harry'den bir karış daha kısaydı. Esmer bir yüzü, zeki bakışları, sivri bir sakalı vardı. Parmaklarıyla ayaklarının çok uzun olduğunu fark etti Harry. İçeri girerlerken cin cüce eğilerek selam verdi. İkinci bir kapının önündeydiler şimdi. Bu kapı gümüştendi. Üstünde şunlar yazılıydı Gir bakalım yabana ama dikkat et. Sakın kendini koy verip de ''Hırsa kapılmayasın. Alın teri dökmeden köşe dönme hevesi canına okur sonra. Bak bizden söylemesi. Senin olmayan bir şeyi yürüteceksen unut. Hakkını başına al. Sonra da kendini tut. Hırsızlığa kalkarsan bir daha düşün yine. Başka şeyler bulursan çil altınlar yerine. ''Söylediğim gibi burayı soymaya kalkanın fıttırması gerek.'' dedi Hagrid. Gümüş kapının önünde bir çift cüce eğilerek selamladı onları. Uçsuz bıcaksız mermer bir salona girdiler. Yüz kadar cin cüce, daha uzun mu uzun bir bankın arkasındaki yüksek tabullere oturmuş, kocaman hesap defterlerine bir şeyler yazıyor. Pirinç terazilerde para tartıyor. Merceklerle değerli taşlar inceliyordu. Salondan dışarı açılan sayılamayacak kadar çok kapı vardı daha. Başka cin de, o kapılardan insanlara yol gösteriyordu. Hagrid de Harry banka yaklaştılar. Hagrid o anda iş yapmayan bir cin cüceye günaydın dedi. Mr. Harry Potter'ın kasasından biraz para almaya geldik. ''Anahtarı yanınızda mı efendim?'' ''Buralarda bir yerde olacak.'' dedi Hagrid. Ceplerini bankın üstüne boşaltmaya başladı. Cin cücenin hesap defterinin üstüne bir avuç yapış yapış köpek bisküvisi yayıldı. Burnunu kırıştırdı cin cüce. Harry sağlarındaki cin cücenin her biri kor büyüklüğünde bir yığın yakutu tartmasını seyrediyordu. Sonunda buldum dedi Hagrid. Küçücük bir altın anahtar gösterdi. Ginjeje anahtarı inceledi. Tamam görünüyor. Hagrid gözünü şişirip böbürlenerek Profesör Dumbledore'dan da bir mektup getirdim dedi. 713. kasadaki ne olduğunu bilirsin senle ilgili. Ginjeje mektubu dikkatle okudu. Sonra onu Hagrid'e uzatarak "Peki" dedi. "Biri sizi iki kasaya da götürecek." Grefuk Grefuk bir başka cincüceydi. Hagrid köpek bisküvilerini ceplerine doldurdu yine. Grefuk'un arkasında salondan dışarı açılan kapılardan birine yöneldiler. Harry, 713. kasadaki ne olduğunu bilirsin sen nedir? diye sordu. Hagrid gizemli bir içinde söyleyemem dedi. Çok gizli. Hogwarts işi. Dumbledore bana güvendi. Söylersem görevimi kötüye kullanmış olurum. Grefuk onlara kapı açtı. Yine mermerle karşılaşacağını sanıyordu. Harry şaşırdı. Meşalelerin aydınlattığı daracık taş bir koridordaydılar. Dimdik aşağı iniyordu koridor. Yerde incecik raylar vardı. Islık çaldı Galifuk. Raylar üstünde gıcırdayarak küçük bir araba geldi hemen. Arabaya bindiler. Hagit biraz zorluk çekti gerçi ve yola koyuldular. Önce bulmacaya benzeyen dönemeci geçitlerden ilerlediler. Harry unutmamaya çalıştı sol sağ sağ sol orta çatal sağ sol ama olanaksızdı bu zangırdayan araba yolu biliyor gibiydi çünkü Griffuk onu yönetmiyordu helinin gözleri çarpan soğuk hava yüzünden sızlıyordu ama fal taşı gibi açık tuttu onları bir keresinde geçildiğin sonunda alevlerin yükseldiğini gördü sanki bunu bir ejderha olup olmadığını anlamak için hemen arkasına döndü ama geç kalmıştı yerde ve tavanda Kocaman sarkıtlar dikitler bulunan bir yeraltı gölünden geçerek daha da derinlere daldılar. Arabanın gürültüsünde sesini duyurmaya çalışarak ''Aklım ermiyor'' dedi. ''Sarkıtla dikit arasındaki fark ne?'' ''Sarkıtta S harfi var ya'' dedi Hagrid. ''Şimdi soru sorma bana galiba kusacağım.'' Sahiden de yemiş olmuştu. Araba sonunda geçit duvarındaki bir kapının yanında durduğunda hemen fırladı Hagrid'i. Dizlerinin titremesini önlemek için duvara yaslandı. Griffoog kapının kilidini açtı. İçeriden çıkan yeşil bir duman sardı ortalığı. Dağılınca şaşkınlıktan yutkundu Harry. İçeride altın para kümeleri vardı. Gümüş tepecikleri, küçük bronz kunutlardan oluşmuş tepecikler. Hepsi senin diye gülümsedi Hagrid. Hepsi Harry'nin. İnanacak gibi değildi. Darziler bunu bilmiyorlardı anlaşılan. Bilselerdi... Göz açıp kapayıncaya kadar hepsine el er koyarlardı. Boyuna yakınmazlar mıydı Harry kendilerine ne kadar tuzluya patlıyor diye. Demek bu arada Londra'nın ta derinlerine gömülü küçük bir servetinde sahibiydi. Hagrid Harry'nin torbaya biraz para koymasına yardımcı oldu. Altınlar galeon diye açıkladı. 17 gümüş sıkıl bir galeon eder. 29 kunatta bir sıkıl eder. Bu kadar basit. Tamam, o kadarı birkaç döneme yeter. Gerisi burada kalsın, güven içinde. Griffook'a döndü. Şimdi de 713 numaralı kasa, lütfen. Biraz daha ağır gidebilir miyiz? Griffook, sadece tek hız var, dedi. Gittikçe hızlanarak daha da derinlere iniyorlardı şimdi. Keskin dönemeçlerden geçtikçe hava soğudu da soğudu. Tangır tungur bir yeraltı çukurunu açtılar. Heri kenardan eğilip aşağıdaki karanlık çukurda, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ama Hagrid homurdanarak ensesine yapıştığı gibi çekti onu. 713. kasanın anahtar deliği yoktu. Griffoog kasarak Gere Dorun dedi. Uzun parmaklarından biriyle kapıyı okşadı. Kapı eriyip gitti. ''Bunu Gringos cücelerinin dışında biri yapmaya kalkarsa kapı onu emerek içeri çeker'' dedi Griffoog. ''Oradan çıkamaz artık.'' Harry ''İçeride biri var mı yok mu?'' diye sık sık bakıyor musunuz?'' diye sordu. Griffoog pis sayılabilecek bir sırıtmayla. ''Yaklaşık on yılda bir.'' dedi. Harry en sıkı önlemlerle korunan bu kasanın içinde olağanüstü bir şey olduğuna inanıyordu. Eşsiz mücevherleri görmek için merakla eğildi. Kasa ilk bakışta boşmuş gibi geldi ona. Sonra kahverengi kağıda sarılmış pis bir paket gördü yerde. Hagrid paketi alıp paltasının içine koydu. Onun ne olduğunu öğrenmeye can atıyordu Harry ama sormayı göze alamadı. ''Hadi bakalım'' dedi Hagrid. ''Doğru cehennem arabasına.'' ''Yolda da bir şey sorma bana. Ağzımı açmasam iyi olacak.'' Çılgınca bir araba yolculuğundan sonra Gringos'un önündeydiler yine. Güneş ışığından gözleri kamaşıyordu. Harry'nin bir torba parası vardı şimdi. Sevinçten neleri koşacağıını bilmiyordu. Kaç galon et, kaç para eder bilmesi gerekmiyordu. Hiç bu kadar parası olmamıştı. Dadi'nin bile ömür boyu kazandığından daha çoktu bu. Haggit başıyla Madame Malkin'in her duruma göre cübbelerini göstererek ''Şimdi bir forma alalım sana'' dedi. ''Bak Harry ben çatlak kazanda bir tek almaya atmaya tüysem kızmazsın ya. Şu gringos arabaları perişan ediyor beni. Hala keyifsiz görünüyordu.'' Harry de Madame Malkin'in dükkanına tek başına girdi. Tedirgindi. Madame Malkin efrathunlar içinde kısa boylu, güler yüzlü bir cadıydı. Harry daha ağzını açarken ''Hogwarts mı güzelim?'' dedi. ''Her boydan var burada. Şu anda bir delikanlıya da veriyoruz.'' Dükkanın arkasında bir taburenin üstünde solgun, sivri yüzlü bir çocuk duruyordu. Bir başka cadı da onun uzun siyah cübbesini iğneliyordu. Madame Makin onun yanındaki bir başka tabureye çıkardı Harry'i. Kafasından bir cübbe getirip, geçirip, etek boyunu ayarlamak için iğnelemeye koyuldu. Merhaba, dedi çocuk. Sende mi o varsa? Evet, dedi Harry. Çocuk, babam yanında kitap alıyor. Annem de sokağın başındaki ağaçlara bakıyor, dedi. Kelimeleri uzatarak bezgin bezgin konuşuyordu. Sonra onları yarı süpügelere bakmaya götüreceğim. Birinci sınıftakilerin neden kendi süpürgeleri olmasın anlayamıyorum. Bir tane alsın diye babamı zorlarım. Sonra da bir yolunu bulur. Onu gizlice sokarım okula. Harry hemen dad diye hatırladı. Çocuk, senin süpürgen var mı? Diye devam etti. Hayır, dedi Harry. Hiç kuidiş oynadın mı? Harry, hayır dedi yine. Kuidiş de neyin nesiydi acaba? Ben oynadım. Babam takımaya seçilmezsem bunun düpedüz cinayet olacağını söylüyor. Bence de öyle. Hangi binada kalacağını biliyor musun? Her dakika daha da afallayan Harry, hayır dedi. Zaten oraya gidince kadar kimse bilmez bunu. Öyle değil mi? Ama ben Siliter'in kalacağımı biliyorum. Bütün ailem orada kalmış. Bir de Hufflepuff'ta kaldığını düşünsene. Tek dakika durmaz hemen ayrılırdım. Sen olsan ayrılmaz mıydın? Hmm dedi Harry. Keşke daha önce ilginç bir şey söyleyebilseydim diye düşündü. Çocuk bitirini inşaat ederek Hey şu adama bak dedi ansızın. Hagrid duruyordu orada. heriye sırıtıyor. İçeri neden giremediğini belirtmek için de elindeki iki kocaman dondurma külahını gösteriyordu. O Hagrid dedi Harry. Çocuğun bilmediği bir şeyi bildiğine seviniyordu. Hogwarts'ta çalışıyor. Ha dedi çocuk. Adını duymuştum Bir çeşit uşak değil mi? Bekçi dedi Harry Her saniye daha az hoşlanıyor çocuktan Evet öyle Yabani biriymiş Okul bahçesinde bir kulübede yaşıyormuş Arada bir sarhoş olur Büyü yapmaya kalkar yatağını ateşe verilmiş. Harry bence pırıl pırıl biri Dedi soğukça Çocuk burun kıvırarak öyle mi? Dedi neden seninle birlikte? Annen baban nerede? öldüler dedi kısaca çocukla bu konulara girmek istemiyordu özür dilerim dedi çocuk sesi pek de özür diler gibi çıkmıyordu ama onlar da bizdendiler değil mi büyücüydüler bunu soruyorsan eğer ötekileri aramıza almamalılar öyle değil mi aynı değiliz bizim gibi yetiştirilmemiş onlar düşünsene sen bazıları mektup alıncaya kadar Hogwarts'ın adını bile duymamış Köklü büyücü ailelerin çocuklarını almalılar sadece. Sahi, senin soyadın ne? Harry'nin yanıt vermesine fırsat kalmadan "Tamam güzelim." dedi Madam Malkin, Harry de konuşmayı yarıda kestiği için özür dilemeye bile gerek görmeden taburdan atladı. "Eh." dedi suratsız çocuk. "Hogwarts'ta görüşürüz herhalde." Harry, hakikaten aldığı dondurmayı, çikolatalı, Börtend'de, üstü fındıklı yerken pek konuşmadı. Nen var? dedi Hagrid. Harry düpediz yalan söyledi. Yok bir şey. Parşömenle tüy kalem almak için durdular. Harry yazlıkla rengi değişen bir şişe mürekkep bulduğu için keyiflenir gibi oldu. Dükkandan çıkarlarken Hagrid kuidiş nedir? diye sordu. Vay canına Harry ne kadar az şey bildiğini boyunla unutuyorum. Daha kuyudişten bile haberin yok. Keyfimi iyice kaçırma dedi Harry. Markin de rastladığı solgun yüzlü çocuğu anlattı Hagrid'e. Muggle ailelerin çocukları okula alınmamalıymış. Sen Muggle bir aileden gelmiyorsun ki. Senin kim olduğunu bileydi, ana babası büyücü ise eğer, senin adını ezber ederek büyümüştür. Çatlak kazanda da gördün. Her neyse, aklım erer onun. Benim bildiğim büyücülerin en esaslarından bazıları bile Muggle ailelerden gelme. Ananı düşün, bir de ananın kardeşine bak. Kuidiş nedir peki? Spor. Büyücü sporu. Şey gibi. Muggle'lar dünyasının futbolu gibi bir şey. Herkes bayılır Kuidiş'e. Havada oynanır. Uçan süpürgeler üstünde. Dört top vardır. Kuralları anlatmak uzun şimdi. Peki Siltere'inle Hufflepuff nedir? Okul binaları. Dört tane var. Herkes Hufflepuff'ın beş var etmini söyler ama... heri üzüntüyle. Ben herhalde Hufflepuff'tayım dedi. Hagrid sır verir gibi, Slytherin ocağına hafı olsun dedi. Sapıtan cazılar, büyücüler içinde Slytherin'de bulunmamış tek kimse yok. Biri de kim olduğunu bilirsin sen Vol özür dilerim, kim olduğunu bilirsen, sin, sen, Hogwarts'ta mıydı? Yıllar yıllar önce, dedi Hagrid. Flourish ve Blotts adlı bir dükkana girip, Henry'nin ders kitaplarını aldılar. Raflar tavana kadar kitaplarla doluydu. Deri cirtli, kaldırım taşı büyüklüğünde kitaplarla, ipek kapaklı, posta pulu kadar minik kitaplarla, garip simgelerle dolu kitaplarla. Bazı kitapların içi ise bomboştu. Hiçbir şey okumayan dadi bile bayılırdı bunlara. Hargit eli sürükleyerek Profesör Vindictus Viridian'ın lanetler ve karşı lanetler. Arkadaşlarınızı büyüleyin, düşmanlarınızı en iyi ölç yöntemleriyle çatlatın. Saç dökülmesi... Bacak çitlemesi, diğ tutulması, daha neler neler kitabından zorla uzaklaştırdı. Daddi'yi nasıl çatlatabilirim onu bulmaya çalışıyordum. Fena fikir değil ama özel durumlar dışında muggıllar dünyasında büyü kullanmak yasaktır dedi Hagrid. Hem zaten daha beceremezsin. O düzeye gelinceye kadar çok çalışman, çok şey öğrenmen gerek. Hagrid, Helen'in altın bir kazan almasına da izin vermedi. Listede kalayla diyor. Ama güzel bir takım iksir ölçeyiyle açılır kapanır pirinç bir teleskop aldılar. Aklara gittiler sonra. Dükkan o kadar etkileyiciydi ki insan o berbat, çürük yumurta ve lahana kokusunu bile duymuyordu. Yerde yapış yapış fıçılar vardı. Duvarlara, otlarla, kurtulmuş köklerle, parlak tozlarla dolu kavanozlar sıralanmıştı. Tavandan hayvan dişleriyle kıvrık pençeler, dizili ipler sarkıyordu. Hagrid tezgahın arkasındaki adamdan Harry için bazı temel iksir malzemeleri isterken Harry de tanesi 21 galeonu satılan gümüş tek boynuzu at boynuzlarını, minicik parlak siyah böcek gözlerini, kepçesi beş kanat inceliyordu. Aktardan çıkınca Harry'nin listesine bir daha baktı Hagrid. Bir tek asa kaldı. Ha, sahi daha doğum günü armağanını almadım. Harry kıpkırmızı kesildiğini fark etti. Bir şey alman gerekmez. Ben de biliyorum gerekmez. Bak ne diyeceğim. ''Hayvanını ben alayım. Kurbağa olmaz. Kurbağaların modası geçeliği yıllar oldu. Herkes makare alır seni. Kediler sen hoşuma gitmez. Beni aksıtırlar. Bir baykuş alayım sana. Bütün çocuklar baykuş ister. Çok değişir ararlar. Postacılıktan tut da her işi yaparlar.'' 20 dakika sonra hışırtılarla kanat çırpışlarıyla mücevher parlaklığında gözlerle dolu o karanlık bin bir çeşit baykuş dükkanından çıkıyorlardı. Herinin elinde küçük bir, büyük bir kafes, kafesin içinde de başını kanadının altına sokmuş uyuklayan çok güzel kar beyazı bir baykuş vardı. Tıpkı Profesör Kyril gibi kıkılayarak teşekkür üstüne teşekkür etti Hagrid'e. Hagrid teşekkür edemez dedi boğuk bir sesle. Darziler herhalde pek bir şey vermemişler de sana. Sadece Ollivander'lar kaldı şimdi. Asa satılan tek yer orası. Sana da en iyi asayı almalıyız. Büyülü asa. Harry en çok bunu istiyordu. Son dükkan daracıktı. Külüstür mü külüstürdü? Kapının üstünde yaldızlı harflerle olyvanderlar, kusursuz asa yapımcıları, kuruluşu İsa'dan önce 382 yazılıydı. Tozlu vitrindeki solmuş mor yastıkta bir tek asa duruyordu. İçeri girerlerken dükkanın derinliklerine bir çıngırak çaldı. Ufacık bir yerde burası. Bomboştu. İnce bacaklı bir iskemleden başka bir şey yoktu. Hagrid de ona oturup beklemeye koyuldu. Harry çok katı kuralları olan bir kitaplığa girmiş gibi bir duyguya kapıldı. Aklına yeni gelen bazı soruları sormak yerine tavana kadar dizilmiş dar kutulara bakmayı yeğledi. Her nedense ensesi kaşınıyordu. Buradaki toz ve sessizlik gibi, sessizlik gizli bir büyüye karışmış gibiydi. ''İyi günler'' dedi yumuşak bir ses. Harry sıçladı. Hagrid de sıçlamıştı herhalde. Büyük bir çatırtı kopmuştu çünkü. O da ince bacaklı iskemleden hemen kalkmıştı. Dükkanın loşluğunda ay gibi parıldayan kocaman, soluk gözleriyle yaşlı bir adam duruyordu karşılarında. Harry çekinerek, merhaba dedi. Evet, dedi adam, evet. Evet. Sizi yakında göreceğimi biliyordum. Harry Potter. Soru değildi bu. Gözleriniz annenizin gözlerine çekmiş. Daha dün gibi geliyor. O da buradaydı. İlk asasını almaya gelmişti. 26 santim uzunluğunda, incecik, söğütten yapılmış. Tılsım için çok uygun bir asa. Mister Ollivander daha da yaklaştı heriye. Keşke gözlerini kırpsa diye düşündü heri. O gümüş rengi gözler insan ürpertiyordu. Ama babanız mavın bir asa beğenmişti. 29 santim. Esnek, biraz daha güçlü, biçim değiştirmek için birebir. Evet, babanız onu seçmişti. Aslına bakarsanız asa büyücüyü seçer tabii. Mr. Ollivander, o kadar yaklaşmıştı ki Harry ile burun buruna gelmişlerdi neredeyse. Harry o sessi gözlerde kendi yansımasını görüyordu. Demek burası... Mr. Ollivander, uzun beyaz parmayla Harry'nin aldındaki şimşek yüzüne dokundu. Yazık dedi vutsuzca. Bunu yapan asayı ben satmıştım. 34 santim, porsuk. Güçlü bir asa. Çok güçlü. Yanlış ellere geçerse, eğer o asanın dünyada ne gibi işlerde kullanılacağını kestirebilseydim. Başını iki yana salladı. Derken Hagrid'i gördü. Heri de bir oh çekti. Rüböz, Rüböz Hagrid. Seni yeniden görmek ne güzel. Meşe, 40 buçuk sandım. Oldukça esnek, öyle değil miydi? ''Evet efendim, öyleydi.'' dedi Hagrid. ''Güzel alsaydı doğrusu. Ama seni kovduklarında ortasından kırdılar. Değil mi?'' dedi Mr. Oluvendor. Birdenbire sertleşmişti. Ayaklarını sallayarak ''Şey, evet kırdılar.'' dedi Hagrid. Sonra coşkuyla ''Ama parçaları hala bende.'' diye ekledi. Mr. Oluvendor azarlamasa ''Kullanmıyorsun ya?'' dedi. Hagrid ''Hayır efendim.'' dedi hemen. Harry onu konuşurken pembe şemsiyesine sımsıkı yapıştığını fark etmişti. Mr. Ollivander hakikate dik dik bakarak ''Hımm'' dedi. "Eh, Mr. Potter bir bakalım.'' Üstü gümüş çizgili uzun bir mezuratik çıkart cebinden. ''Asa kolunuz hangisi?'' ''Şey ben sağ kullanırım.'' dedi Harry. ''Uzatın kolunuzu.'' ''Tamam.'' Henin omuzundan parmağına, bileğinden dirseğine, omuzundan ayak ucuna, dizinden koltuk altına... Ölçüsünü aldı. Sonra da kafasının çevresini ölçtü. Ölçü alırken her Ollivander asasında güçlü bir büyü özü vardır Mr. Potter dedi. Biz tek boynuzda at kılları, anka telekleri, ejderha yüreği tellerini kullanırız. Ollivander asaları hiçbirine benzemez. Tek boynuzda atların, ejderhaların, ankaların birbirine benzemedikleri gibi. Tabi başka büyücü asallarından aynı sonucu alamazsınız. Hedi birden bire fark etti. Burun deliklerinin arasını ölçen mezura, bu işi kendi kendine yapıyordu. Mr. Ollivander rafları karıştırıyor, kutular indiriyordu. Yeter dedi. Mezura da gevşeyerek yere yolu verdi. Peki öyleyse Mr. Potter. Şunu deneyin. Kayın ağacı ve ejderha yüreği tellerinden. 23 santim. Güzel ve esnek. Tutup şöyle bir sallayın. Hedi asay salladı, asayı aldı ve. Bu işi aptalca bularak havada salladı. Ama Mr. Ollwander hemen kaptı onu. Akçağaç ve Ankateli 18 sandım. Vızıldar. Deneyin. Heli denemeye kalktı. Ama daha havaya kaldırırken Mr. Ollwander asayı çekti aldı. Hayır hayır. Şunu alın. Abonoz ve tek boynuzu atkılı 21.5 santim, Esnek. Hadi hadi deneyin. Heli denedi. Bir daha denedi. Mr. Ollivander'ın ne beklediğini hiç mi hiç bilmiyordu. Denediği asalar yığını, ince bacaklı iskemdenin üstünde büyüdükçe büyüyordu. Mr. Ollivander'ın keyfi raflardan yeni asalar çıkardıkça artıyordu. Titiz müşteri ha? Merak etmeyin, bir yerlerde en uygununu bulacağız. Bakalım şimdi. Evet, neden olmasın? Alışılmadık bir karışım. Dikenli defne ve anka teliği. 28 cm. Güzel ve kullanışlı. Harry asa aldı. Ansızın bir sıcaklık duydu parmaklarında. Başının üstüne kaldırdı onu. Tozlu havada vınlatarak indirdi. Asa'nın ucundan havai fişekler gibi kırmızı, altın rengi kıvılcımlar fışkırdı. Duvarlarda oynayan ışıklar belirdi. Hagrid sevinç çığlıkları atarak el çırptı. Mr. Ollivander, ''Ah, bravo.'' diye bağırdı. ''Evet, tamam.'' ''Ah, çok güzel.'' ''Vay, vay, vay! Ne tuhaf! Ne tuhaf! Ne kadar tuhaf!'' Harry'nin asasını kutusuna koydu yine. kahverengi kağıdı sardı. Bir yandan da ''Tuhaf, tuhaf!'' diye mırıldanıyordu. ''Özür dilerim'' dedi Harry. ''Nedir tuhaf falan? Mr. Ollivander soluk bakışlarını Harry'ye dikti. ''Sattığım her asayı hatırlarım Mr. Potter.'' Tek tek hepsini Teleği asanızda olan anka Bir başka telek daha vermişti Bir tek telek Kaderinize bu asanın düşmesi Çok tuhaf Çünkü sizde o izi bırakan Bunun kardeşiydi Harry yutkundu Evet 34 santim Porsuk. Böyle şeylerin olması Gerçekten tuhaf Unutmayın asa büyücüyü seçer Sizden büyük işler beklememiz gerektiğini düşünüyorum Mr. Potter. Ne de olsa adı anılmaması gereken kişi büyük işler başarmıştı. Korkunç. Evet. Ama büyük işler. Harry ürperdi. Mr. Ollivander'dan pek hoşlandığını sanmıyordu. Asa için yedi altın galon verdi. Mr. Ollivander da yerlere kadar eğilerek onları geçirdi. Akşam güneşi iyice alçalmıştı gökte. Harry ile Hagrid'i, Diagon yolundan indiler. Duvardan sonra da artık boşalmış çatlak kazandan geçtiler. Yolda yürürlerken hiç konuşmadı Harry. Metoda herkesin kendilerine nasıl şaşkınlıkla baktıklarını bile fark etmedi. Elleri garip paketlerle doluydu. Üstüne üstlük bir de uyuyakalan baykuş vardı. Harry'nin kucağında. Yürüyen merdivenden Paddington istasyonuna çıktılar. Harry ancak Hagrid omuzuna vurduğunda anladı nerede olduklarını. Tren kalkmadan iki lokma bir şey yemeye vaktimiz var dedi Hagrid. Harry'e bir hamburger aldı. Yemek için plastik koltuklara oturdular. Harry boyuna çevresine bakınıyordu. Her şey nedense garip görünmeye başlamıştı. İyisin ya Harry. Pek sessiz duruyorsun dedi Hagrid. Harry anlatabileceğini pek sanmıyordu. Yaşamının en güzel doğum gününü seyip geçirmişti. Yine de hamburgerini kemirecek uygun sözleri bulmaya çalıştı. ''Herkes özel biri olduğumu düşünüyor.'' dedi sonunda. Çatlak kazandıkiler ''Profesör Curel, Mr. Ollivander. Ama büyük konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl büyük şeyler bekleyebilirler benden? Ünlüyüm. Neden ünlü olduğumu da bilmiyorum. ''Vol, özür dilerim. Annemle babamın öldüğü gece neler oldu hiç hatırlamıyorum.'' Hagrid masadan eğildi. O yabani saçlarının kaşlarının sım sımsıcak bir gülümseme vardı. ''Merak etme Harry. Kısa zamanda öğrenirsin. Herkes Hogwarts'a işe sıfırdan başlar. Takma kafanı. Kendin ol yeter. Biliyorum kolay değil bu. Öne çıkarıldın. Çetin iş. Ama Hogwarts'ta çok güzel vakit geçireceksin. Ben geçirdim. Aslına bakarsan hala geçiriyorum.'' Hagrid Harry'i trene bindirdi. Tren, dağ zilere götürecekti onu. Eline de bir zaf tutuşturdu. Hogwarts'a biletin, dedi. Eylül'ün ilk günü. Kings Cross. Hepsi bilette yazılı. Dağ bir sorunun olursa, Bay hemen bir mektup yolla. Beni nerede bulacağını bilir. Yakında görüşürüz, Harry. Tren istasyonundan ayrıldı. Harry, gözden yok oluncaya kadar bakmak istedi Hagrid'e. Koltuğundan kalkıp burnunu pencereye dayadı. Gözlerini kırpıştırdı. Hagrid gitmişti. 6. Bölüm Peron 9-3 Çeyrek'ten Yolculuk Herinin dazilere son ayı pek de keyifli geçmedi. Doğru, daha de öyle korkuyordu ki Heriden, onunla aynı odada kalmayı göz alamıyordu. Petunia teyzeyle Vernon işte de onu dolaba kapatmıyor, bir şey yapmaya zorlamıyor, ona bağırmıyordu. Aslına bakılırsa ağızlarını bile açmıyorlardı. Yarı korku, yarı öfkeyle Harry'nin oturduğu koltukta sanki kimse yokmuş gibi boş boş bakıyorlardı. Birçok açıdan bir gelişmeydi bu ama bir süre sonra sıkıcı olmaya başladı. Pek çıkmadı odasında heriye yeni baykuşu arkadaşlık ediyordu. Harry, Hedwig diyordu ona. Sihir tarihinde bulduğu bir attı bu. Ders kitapları çok ilginçti. Yatağında sırt üstü yatıp gece yerlerine kadar onları okuyordu. Bu arada Hedwig açık pencereden dilediği gibi uçup gidiyor, canı isteyince de dönüyordu. Petunia teyzenin odayı süpürmeye gelmemesi de büyük şanslı doğrusu. Çünkü Hedwig ölü fare getiriyordu boyunu. Harry her gece uykuya dalmadan önce duvara astığı kağıtta, bir günün daha üstünü çiziyor, 1 Eylül'e ne kadar kaldığını hesaplıyordu. Ağustos'un son günü, ertesi gün... Kings Cross istasyonuna gitme konusunu teyzesiyle eniştesine açmayı düşündü. Salona indi. Dazi'ler televizyonda bir yarışma programı seyrediyorlardı. Orada olduğunu belirtmek için boğazını temizledi. Dadi çığlık atarak odadan kaçtı. Şey, Werner Enişte. Werner Enişte seyrettiği programa homurtandı. Şey, yarın Kings Cross'ta olmam gerekiyor. Hogwarts'a gitmek için. Vernon enişte bir daha homurdandı. Acaba siz beni götürebilir misiniz? Homurdanma. Harry bunun evet anlamına geldiğini çıkardı. Teşekkür ederim. Tam odasına çıkacaktı ki Vernon enişte konuştu. Büyücüler okuluna da trenle mi gidilirmiş? Uçan güveler mi yemiş yoksa? Harry bir şey söylemedi. Neredeymiş bu okul? Bilmiyorum dedi Harry. Daha önce hiç hakkına gelmemişti bu. Cebinden haritin verdiği bileti çıkardı. Saat 11'de Peron 93 çeyrekten kalkan trene bineceğim dedi. Teyzesiyle eniştesi gözlerini ona diktiler. Peron kaç? 93 çeyrek. Saçmalama dedi Berna enişte. Peron 93 çeyrek diye bir şey olamaz. Bilette öyle yazıyor. Kudurmuş bunlar dedi Berna enişte. Hepsi sapıtmış. Sen de anlayacaksın bunu. Gör de bak. Peki. Kings Cross'a götürürüz seni. Yarın Londra'ya gideceğiz zaten. Yoksa kılımı bile kıpırdatmazdım. Harry bir dostluk bağı kurmaya çalışarak ''Neden gidiyorsunuz Londra'ya?'' diye sordu. Vernon'a işte ''Duddy'yi hastaneye götürüyoruz.'' dedi. Smeltings'e gitmeden önce kuyruğunun alınması gerek. Harry ertesi sabah 5'te uyandı. Öylesine heyecanlı Öylesine tedirgindi ki bir daha uyuyamadı. Kalkıp kot pantolonunu giydi. İstasyona büyük cübbesiyle gitmek istemiyordu çünkü. Üstünü trende değiştirdi. Gerekli her şey tamam mı diye Hogwarts listesini bir daha inceledi. Hedwigi kafesine kapattı. Sonra odada bir aşağı bir yukarı dolaşarak Darzillilerin kalkmasını beklemeye başladı. İki saat sonra herinin büyük... Ağır sandığı darzilerin arabasına yüklenmiş, Petunia teyze Dudley'i Harry'nin yanına oturtmuş, yola koyulmuşlardı. On buçukta Kings Cross'a vardılar. Werner enişte sandığı bir el arabasına yükledi, Harry ile birlikte istasyona girdi. Harry'nin daha önce hiç tanık olmadığı bir incelikti bu. Sonunda Werner enişte peronların önünde, suratına pis bir sırtışla durdu. "Ee, geldik işte çocuk. Dokuz numaralı peron. On numaralı peron. Senin peron ikisinin arasında bir yerlerde olmalı. Ama daha yapıp bitirememişler anlaşılan. Haklı sayılırdı tabii. Peronların birinin başında kocaman bir plastik dokuz, yanındakinin yanında da kocaman plastik bir on vardı. Aralarında hiçbir şey yoktu. Vernon işte daha da pis bir sırtışta sanayi dersler dedi. Başka tek kelime söylemeden çekip gitti. Harry arkasına bakınca Darzee'lerin uzaklaştıklarını gördü. Üçü de gülüyordu. Harry'nin ağzı kurdu birden. Ne yapacaktı şimdi? Hedwig yüzünden gelen geçen gülerek ona bakıyordu. En iyisi birine sormaktı. Oradan geçen bir görevliyi durdurdu. Ama Per'un 9-3 sormaya cesaret edemedi. Hogwarts'ın adını bile duymamıştı görevli. Harry ülkenin hangi bölgesinde olduğunu bile söyleyemeyince... Görevli onun kendisini işlettiği insandı. Umutları kırılıyordu Harry'nin. Saat 11'de kalkacak treni sordu ama görevli böyle bir tren olmadığını söyledi. Sonra da söyleyine söyleyine çekti gitti. Harry paniğe kapılmamaya çalışıyordu şimdi. Gelen trenlerin belirtildiği tabelanın üstündeki büyük saate bakılırsa Hogwarts'a gidecek trene binmesi için sadece 10 dakikası kalmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. İstasyonun ortasında Kaldıramayacağı ağırlıkta bir sandıkta bir yığın büyücü parasıyla bir de koca bir baykuşla kala kalmıştı. Hagrid yapması gereken bir şey söylemeyi unutmuştu herhalde. Diagon yolunun başındaki duvarın soldan üçüncü tuğlasına vurmak gibi bir şey. Acaba asasını çıkarıp dokuzuncu peronla onuncu peron arasındaki bilet kişidesine birkaç kere vursa mıydı? Tam o sırada arkasından birkaç kişi geçti. Bir takım sözler geldi Harry'nin kulağına. Muggle'larla dolu tabi. Harry hızla döndü. Tombul bir kadın, tombul bir kadındı bu. Hepsi de kızıl saçlı dört oğlanla konuşuyordu. Çocukların dördünde de Harry'ninkine benzer birer sandık, birer de baykuş vardı. Yüreği gümbür gümbür atarak el arabasıyla onların peşine düştü Harry. Durdular, o da durdu. Ne söylediklerini işleyecek kadar yakınlarındaydı. Çocukların annesi ''Peron'un numarası kaç?'' diye sordu. ''Dokuz üç çeyrek'' dedi küçük bir kız. O da kızı saçlıydı. Kadının elini tutmuştu. ''Anneciğim ben de gidebilir miyim?'' ''Sen daha küçüksün Cini, uslu dur. Hadi Percy, önce sen git.'' Çocukların en büyüğü dokuz ve on numaralı peronlara doğru yürüdü. Harry ''Bir şey kaçırmayayım'' diye gözünü bile kırpmadan onu izledi. Çocuk tam iki peron ayıran bölmeye vardığında aralarına kalabalık bir turist topluluğu girdi. Son sırt çatlımsı getirip, çekilip ortalık açılınca Harry çocuğun ortalarda olmadığını gördü. Tombul Kadın Sıra sende Fred, dedi. Fred değilim ben, George'um, dedi çocuk. Bir de kalkmış annemiz olduğunu söylüyorsun. Daha adımı bile bilmiyorsun. Özür dilerim George. Şaka ediyordum, ben Fred'im dedi çocuk o da gitti ikiz kardeşi çabuk olmasını seslendi arkasından o da kardeşinin dinledi anlaşılan çünkü bir saniye içinde yok olmuştu ama nasıl becermişti bunu şimdi hızlı hızlı üçüncü kardeş yürüyordu bölmeye doğru tam oraya varmıştı ki o da ansızın kayıplara karıştı başka çıkar yol kalmamıştı Harry özür dilerim dedi tombul kadına merhaba yavrum dedi kadın Hogwarts'a ilk gidişin mi? Ronda yeni. Oğullarının sonucusunu en küçüklerini gösterdi. Uzun boylu, zayıf, leylek bacaklı, çilli, sivri burunlu bir çocuktu bu. Elleriyle ayakları kocamandı. Evet dedi Harry. Bir şey soracaktım. Ben ben bilmiyorum. Kadın, Perina nasıl gidileceğini mi? Dedi gülümseyerek. Harry baş salladı. Kolay dedi kadın. Bütün yapacağın dokuzuncuyla onuncu peronları ayıran bölmeye yürümek. Dost doğru git durma bölmeye çarparım diye de korkma. Bu çok önemli. Heyecanını bastıramıyorsan koşar adım git. Hadi Rondan önce seni yollayalım. Peki dedi Harry el arabasını iterek çevirdi. Bölmeye baktı. Pek sağlam görünüyordu. Yürümeye başladı. Dokuzuncu onuncu peronlarla koşturanlar onu iterek yol açtılar kendilerine. Harry adımlarını hızlandırdı. Bilet gişesini toslayacak, başı derde girecekti. El arabasını iterek koşuyordu şimdi. Bölme yaklaşıyor, yaklaşıyordu. Duramıyordu da el arabası denetimden çıkmıştı. Bir adım kalmıştı bölmeye. Çarptı çarpacaktı. Gözlerini yumdu. Çarpmadı. Koşmayı sürdürdü. Gözlerini açtı. İnsanlarla dolu bir peronda kırmızı bir buharlı tren bekliyordu. Tepelerindeki tabelada Hogwarts ekspresi kalkış saati 11 yazıyordu. Harry arkasına baktı. Bilet gişesinin yerinde peron 9-3 çeyrek yazılı demir işlemeli bir kemer vardı. Başarmıştı. Lokomotiften yayılan duman kalabalığı sarmıştı. Ayaklarının dibinde her renkten kediler koşuyordu. Baykuşlar ağır sandıkların takırtıları, gıcırtıları arasında birbirlerini selamlıyordu. İlk birkaç vagon öğrencilerle dolmuştu şimdiden. Bazıları pencereden sarkmış, aileleriyle konuşuyor, bazıları da yer kavgası ediyordu. Harry, boş bir yer bulabilmek için el arabasını iterek peram boyunca ilerledi. Yuvarlak yüzlü bir çocuğun yanından geçti. Çocuk, ''Yine kurbağamı kaybettim yine.'' diyordu. Harry, yaşlı kadının ''Ah Neville!'' diye iç çektiğini duydu. Perşemli bir çocuğun çevresini küçük bir kalabalık sarmıştı. ''Bir bakalım Lee, ne olursun?'' Çocuk konunun altındaki kutunun kapağını açtı. İçindeki şey uzun, kıllı bacağını uzatınca herkes çığlıklar attı. Haykırdı. Harry kalabalığı yararak ilerledi. Trenin arkalarında boş bir kompartıman buldu sonunda. Önce Hedrick'e koydu içeriği. Sonra da sandığını ite kaka tren kapısına götürdü. Bir ucundan tutarak kaldırmaya çalıştı. Basamağı koyacaktı. Ama beceremedi. İki kere ayağının üstüne düşürdü. Yardım ister misin? Bölmede arkasından gittiği kızıl saçlı ikizlerden biriydi bu. Evet, lütfen diye sol, soludu Heri. Hey Fred, gel de yardım et. İkizlerin yardımıyla Heri'nin sandığı trene çıkarılıp kompartımanın bir köşesine konuldu. Gözlerine düşen terli saçlarını arkaya iterek "Sağ olun." dedi Heri. İkizlerden biri ansızın Heri'ninki Heri'nin alnındaki izi göstererek "Nedir bu?" diye sordu. Öteki ikiz ''Vay canına!'' dedi. ''Yoksa sen?'' ''Evet o!'' dedi ikizlerden iyi ki. E döndü. ''Öyle değil mi?'' ''Ne öyle değil mi?'' diye sordu Harry. İkizler birazdan ''Harry Potter!'' diye haykırdılar. ''Ha o mu?'' dedi Harry. ''Yani evet ben oyum.'' İki çocuk da hayranlıkla gözlerini diktiler ona kıp kırmızı kesildi. Neyse ki trenin açık kapısından bir ses geldi de o sıkıntılı durumdan kurtuldu. Fred, George orada mısınız? Geliyoruz anne. İkizler Heriye son bir kez göz atarak trenden atladılar. Pencerinin yanına oturdu Heri. Kendini yarı gizleyerek perondaki kızıl saçlı aileyi gözetledi. Neler konuşulduğuna kulak kabarttı. Anneleri mendilini çıkartmıştı. Ron burnunda bir şey var. Çocukların en küçüğü geri çekilmeye çalıştı. Ama annesi yakaladı onu. Burnunun ucunu silmeye başladı. Anne bırak. Silkin kurtuldu. İkizlerden biri. Ah bastı bacak. Ronny'nin burnunda bir şey mi var? Dedi. Kes sesini. Dedi Ron. Anneleri. Percy nerede? Dedi. Şimdi geliyor. Çocukların en büyüğü belirdi. Dalgalı siyah Hogwarts cübbesini geçirmişti sırtına. Harry cübbenin göğsünde üstünde sb harfle yazılı pırıl pırıl gümüş bir rozet gördü. Fazla kalamam anne dedi Percy. Öndeyim sınıf başkanlarına ayrılmış iki kompartıman var. İkizlerden biri son derece şaşırmış gibi. Sınıf başkanı mısın sen dedi. Bilmiyorduk daha önce söyleseydin ya. Bir dakika dedi öteki ikiz. Galiba bu konuda bir şeyler söylemişti. Bir kere. Ya da iki kere. Bir dakika. Yaz boyunca. E ee, kesin artık. Dedi sınıf başkanı Percy. İkizlerden biri. Nasıl oluyor da yeni bir cip alınıyor ona? Dedi. Keyifle. O sınıf başkanı çünkü. Dedi anneleri. Peki canım güzel bir ders dilerim sana. Oraya varınca bir baykuşla haber yolla. Percy'yi yanaklarından öptü. Percy gitti. Anne ikizlere döndü sonra. Şimdi siz ikiniz bu yıl ısı durun. Eğer bir baykuş daha haber getirirse tuvaleti taşırdığınızda dair ya da tuvaleti taşımak mı? Hiç böyle bir şey yapmadık ki. Yine de iyi fikir anne sağ ol. Hiç de komik değil. Ron'a da göz kulak olun. Merak etme bassı bacak Ronnie bizim yanımızda güvende. Ron kes sesini dedi yine. Boyu neredeyse ikizler kadar uzundu. Annesinin sildiği burnu hala pembeydi. Hey anne, bir bakalım. Bir bakalım trendeki mi gördük? Harry baktığını görmesinler diye hemen geri çekildi. Hani istansta yanımıza duran o siyah saç çocuk vardı ya? Kimmiş o biliyor musun? Kimmiş? Harry Potter. Küçük kızın sesini duydu Harry. Ah anne, trene çıkıp görebilir miyim onu? Anne ne olursun? Daha önce gördün ya Cini, Hem bundan hoşlanmaz. Hayvanat bahçesinde maymun mu seyrediyorsun? Gerçekten o mu Fred? Nereden biliyorsun? Kendisine sordum. İzi gördüm. Tam alnında. Şimşek gibi. Zavallı yavrucak. Tevekkeli yapayalnızdı. Şaşırmıştım ben de. Peri'nin nasıl gideceğini sorarken öyle terbiyeliydi ki. ''Bırak şimdi onu. Acaba kim olduğunu bilirsin senin, nasıl biri olduğunu hatırlıyor mudur?'' Anneleri birden bire sertleşti. ''Bunu sormanı yasaklıyorum Fred. Sakın bunu sorayım deme ona. Okuldaki ilk gününde bunu hatırlatman pek gerekiyormuş gibi.'' ''Tamam sinirlenme.'' Bir düdük öttü. ''Hadi çabuk olun.'' dedi kadın. Üç çocuk trene bindi. Anneleri yanaklarına güle güle öpücüğü kondursun diye pencereden eğildiler. Küçük kız ağlamaya başladı. Ağlamacını, sana bir sürü baykuş yollarız. Sana Hogwarts'tan bir tane de tuvalet kapağı göndeririz. George! Şaka ediyordum anne. Tren hareket etti. Harry, çocukların annelerinin el salladığını, kardeşlerinin de yarı gülerek, yarı ağlayarak trenin yanı sıra koştuğunu gördü. Kız koştu. Koştu, sonunda tren hızlanınca geride kaldı. El salladı. Harry, tren köşeye dönünce anne ile kızın gözden yok olduğunu gördü. Pencerenin önünden evler geçiyordu hızla. Yüreğinin büyük bir heyecanla kabardığını duydu Harry. Başına neler geleceğini bilmiyordu. Ama geride bıraktıklarından daha kötü şeyler yaşayamayacağı kesindi. Kompartımanın kapısı açıldı. Kızıl saç çocukların en küçüğü girdi içeri. Harry'nin karşısındaki koltuğu göstererek ''Kimse oturuyor mu burada?'' diye sordu. ''Her yer dolu.'' Harry iki yana salladı başını. Çocuk oturdu. Harry'e bir göz attı. Sonra hiç ona bakmamış gibi birdenbire pencereden dışarıyı seyretmeye koyuldu. Harry burnundaki siyah lekenin hala silinmemiş olduğunu gördü. ''Hey Ron!'' ikizler gelmişlerdi. ''Bak biz trenin ortasına gidiyoruz. Lee Jordan'da da dev bir tarantula örümceği var.'' ''Peki'' diye mırıldandı Ron. ''Harry'' dedi öteki ikiz. ''Kendimizi tanıtmış mıydık? Biz Fred ve George bizdi. Bu da kardeşimiz Ron.'' Sonra görüşürüz. Harry ile Ron güle güle dediler. İkizler çıkıp kompartıman kapısını kapattılar. Ron dayanamadı artık. Sen sahiden Harry Potter mısın? Diye sordu. Harry salladı İyi öyleyse Fred ile George'un şakalarından biri sanmıştım. Dedi Ron. Sahiden orada. Harry'nin alnını gösterdi. Harry şimşek biçimindeki yara göstermek için saçını geriye attı. Ron uzun uzun baktı ''Demek kim olduğunu bilirsin sen, tam oraya'' ''Evet'' dedi Harry ''Ama hatırlamıyorum'' Ron merakla ''Hiçbir şey hatırlamıyor musun?'' dedi ''Şey bir sürü yeşil ışık hatırlıyorum ama o kadar'' ''Vay canına'' dedi Ron. Oturup Harry'e baktı bir an. Sonra ne yaptığının farkına varmış gibi ansızın pencereden dışarıyı seyretmeye koyuldu yine. Ron Harry'i ne kadar ilginç bulmuşsa Harry de Ron'u o kadar ilginç bulmuştu. Bütün ailem büyücü mü? diye sordu. Şey galiba öyle dedi Ron. Annemin bir küçük kuzeni var sadece. Muhasebeci ama ondan nasıl hiç söz etmeyiz. Öyleyse şimdiden bir takım büyüler biliyorsundur. Diagon yolundaki solgun yüzlü çocuğun sözün ettiği köklü büyücü ailelerinden biriydi Vizdiler. Muggle'larla yaşadığını duymuştum dedi Nasıl insanlar onlar? Korkunç şey. Hepsi değil tabi. Ama teyzemde, eniştemde, kuzenim de korkunç. Keşke benim de üç büyüğü kardeşim olsaydı. Beş dedi Ron. Nedense sekederlerini vermişti? Ben ailemde giden altıncı kişiyim. Çok şey gördüm sayılır. Bill Charlie mezun oldular. Bill öğrenciler başkanıydı. Charlie de diş kaptanı. Şimdi Percy sınıf başkanı Fred de George yaramazdır ama dersleri iyidir. Herkesi eğlendirirler. Benim de onlar gibi olmamı istiyorlar ama onlar gibi olmamın bir anlamı yok ki. Her şeyi ilk yapan onlar çünkü. Beş kardeşim varsa zaten hiçbir şeyin yeni olamaz. Bana Bilin eski cübbelerini, Charlie'nin eski asasını, Percy'nin eski faresini verdiler. Ron elini iç cebine atıp uyuktan şişman, kül rengi bir fare çıkardı. Adı Scabbers. Bir işe yaramıyor. Uyandığı yok ki. Babam sınıf başkanı seçildiği için Percy'e bir baykuş aldı. Ama para bitti. Neyse. Banda Scabbers kaldı. Ron'un kulakları pembeleşti. Çok konuştuğunu düşünüyordu galiba. Çünkü yine pencereden bakmaya başladı. Harry, baykuş alacak kadar para kalmamasının hiç de ayıp bir şey olmadığını düşünüyordu. Bir ay öncesine kadar onun da hiç parası olmamıştı. Ron'a hepsini anlattı. Dade'nin eskilerini giydiğini, doğum günde hiç dişe dokunur bir armağan almadığını, Ron'un keyfi yerine gelir gibi oldu. Hagrid bana söyleyinceye kadar ne büyücülükten haberim vardı ne de anne babamdan ne de Voldemort'tan. Ron'un soluğu tıkanır gibi oldu. Ne oldu? dedi Harry. Kim olduğunu bilirsin senin adını söyledin dedi Ron. Hem şaşırmışa hem etkilenmişe benziyordu. Her şey aklıma gelirdi de senin bu adı söyleyerek ne kadar cesur olduğumu kanıtlamaya falan çalışmıyorum dedi Harry. Söylenmemesi gerektiğini bilmiyordum. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Öğreneceğim daha dünya kadar şey var herhalde diye ekledi. Uzun süredir kafasına takılan bir şeyi dile getiriyordu. Sınıfta en kötü öğrenci galiba ben olacağım. Olmayacaksın. Muggle ailelerden gelen bir sürü öğrenci var. Her şeyi çabucak öğreniyorlar. Onlar konuşa dursun tren Londra dışına çıkmıştı. Şimdi ineklerle koyunlarla dolu otlaklardan geçiyorlardı hızla. Bir süre konuşmadılar. Tarlaların patikaların yıldırın hızıyla geçişini seyrettiler. Saat yarıma doğru büyük bir şangırtı koptu koridorda. Güleç yüzlü gamzeli bir kadın kompartımanın kapısını açıp ''Seyyar büfeden bir şey ister misiniz yavrularım?'' dedi. Kahvaltı etmemişti Harry. Ayağı fırladı. Ama kulakları yine pespenmek isteyen Ron sandviç getirdiğini bırıldandı. Harry koridora çıktı. Daha dizlerle otururken şeker almak için hiç parası olmamıştı. Şimdi ise cepleri taşıyabileceği kadar Mars gofreti almaya yetecek altınlarla, gümüşlerle doluydu. Ama Mars gofreti yoktu kadında. Harry'nin daha önce ömründe görmediği Bertie Paul's'ın bin bir çeşit fasulye şekerlemesi, balonlu yıldız cikleti, şikolatalı kurbağa, balkabağı kabağı poğaçası, kazan pastası kökü kabaası ve buna benzer garip şeyler vardı. Hepsinden tatmak istiyordu Heli. Ne varsa biraz biraz aldı. Kadına 11 gümüş sıkıl ve 7